Selamlar Aleyküm. Ses var mı kardeşler? <gülüyor> ee, Selef'in yolu kardeş. Allah razı olsun. Çok güzel konuştun. Gerçekten. Allah eczine ersin. Bize aydınlansın. Ee, Rabbim bu dünyada ahiretleri yüzünü güldürsün inşallah. <gülüyor> ee, ben Burada az önce e, Miraç konuşuldu. E, bir arkadaş vardı. O dedi Miraç hadisesi e, Mekke'de mi oldu? Bu hadis e, vuku buldu. Aleyküm selam talebe. Hoş geldin kardeşim. Ve ondan sonra şeyi sordu. Bana dedi Mekke'de 5 vakit evet biz de biliyoruz elhamdülillah. Mekke'de oldu dedi kendisine. Ee, yalnız o dedi Mekke'de 5 vakit kılındığına dair bana hani nerede ve nasıl kılındığına dair bir delil gibi bir şey istedi de. Sanki burada biraz kafalar karıştı. Ben Murat Hocam'a bunu sormak istiyorum açıklasın diye. Bir de hocam bize tavuta muhakeme konusunu İnşallah onu da bir bize açıklarsanız e, o konuda kafamızı inşallah biraz netleşir. Müsait misiniz hocam? Gerçi sormadım ama müsait misiniz diye. Müsaitseniz inşallah el kaldırın ben mikrofonu size vereyim. Siz inşallah bunları bize bir açıklayın. Selamün aleyküm. Bu M. Yasir yazan abi Murat Hoca'dır. Değil mi? Yanlış bilmeyin. Hakkınızı halal edin. M. Yasir Murat Hoca'dır. Ey Allah'ım hamdolsun. Ey Allah'a hamd Ya Ama ona ulaşmak... E, Şahusam'a ulaşmaya çalışsaydım çoktan ulaşmıştım da Murat Hoca'ya bitirdik kısmet olun ulaşmak. Yani o kadar ulaşsaydım Şah'a ulaşmıştık. Hocam bak iki vereyim benim iki tane sorum var. Ya Allah Kerim'dir. Benim iki tane sorum var. Bu sorular yüzünden ben bu memlekette kafayı yemek üzereyim. Yani kendi arkadaşlarım artık Aklımız oynayacak neredeyse. Ya ben burada ulaşmak için uğraşırım ya. Burada olsa daha rahat konuşurum ha. Yok abi Diyarbakırlı. E ben önce vereyim Murat Hoca o arkadaşın e, sorularını cevaplasın. Ondan sonra ben kendi sorumu sorayım. Benim sorum epey bir ihtilaflı bir meseledir. Onun için Hocam önce inşallah arkadaşın sorularını cevaplasın. Benimki ki bir tane sorudur, bir tek sorudur. Ama hep bir zaman alacak. Hatta Murat Hoca'ya vala şadat için mesaj bile gönderdim demek ki kısmet olmamış baha. Murat Hocam şimdi iki saat bırakayım inşallah hakkınızı alarızın. Allah razı olsun inşallah. Selamun aleyküm. aleyküm. Selam Ses var mı arkadaşlar? Ses vardır inşallah. <gülüyor> ha. E şimdi Allah razı olsun kardeş ama bana ulaşmak oldukça basit. Yani her Türkiye'de her isteyen ulaşır. Telefon numaram var. Mail çok mail geliyor Bakma imkanımız olmuyor Baktığımız zaman hepsine tek tek cevap verme imkanımız olmuyor Bu yüzden mail veya mesajlara çoğu zaman ee, Cevap veremiyoruz ama Telefonumuz 24 saat açık inşallah Sadece ders zamanı kapalı Ulaşabilirsiniz Şimdi 5 vakit namaz Önce kısa bir bilgi vereyim inşallah hasretti insanlarla usul açısından yani Kur'an ve sünneti anlama noktasında farklı düşünüyorsanız yani farklı usullere farklı menheçlere tabi iseniz bu insanlarla bir konu üzerinde anlaşmak mümkün değildir bu insanlarla anlaşmak istiyorsanız önce önce usul açısından anlaşmanız lazım yani Kur'an ve sünneti nasıl anlayacağız Kur'an ve sünnete nasıl bakacağız? Kur'an ve sünneti nasıl fehmedeceğiz? Kur'an ve sünneti nasıl yaşayacağız? Bu soruların cevabında anlaşamadığınız takdirde fer'i meselelerde anlaşmanız mümkün değildir. Yani bir insan Kur'an bana yeter, Kur'an'ın beyanı saadetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gerek yoktur dediği zaman bu insanla yüzlerce mesele üzerinde ihtilaf edersiniz. Her bir meseleyi tek tek ele alıp Bu meseleleri tartışmak yerine Önce usul açısından anlaşmanız lazım Usul açısından anlaşamadıysanız Hemen bırakacaksınız Feri meselelere girmeyeceksiniz Feri meselere girmeyeceksiniz Bir adam Bir adam Kur'an bana yeter Diyorsa Veya meal bana yeter Diyorsa Veya farklı farklı Usullerle geliyorsa bu insanla aranızda yüzlerce ihtilaf çıkar kardeş. Bu yüzden bu ihtilafları e, giderebilmek için usul yani Kur'an ve sünnetin nasıl anlayacağız sorusunun cevabını bulmak lazım. Bizim anlayışımız nedir? Bizim anlayışımız daha önce fakı usulü derslerinde de kısaca değindim ben değil mi? Bir Kur'anı indi dille Arapçayla anlayacaksınız. İndi dille. Yoksa mealden Kur'an anlamaya çalışmayacaksınız Mealden hüküm çıkarmaya Hüküm istinbat etmeye çalışmayacaksınız Bu bir İkincisi bu arada ses vardır inşallah İkinci nokta Kur'an'ın indiği kültürü Bileceksiniz Yani Arap kültürüne hakim olacaksınız Arap kültürüne hakim olacaksınız Ancak o zaman Kur'an'dan istinbat etmeniz Mümkündür ve bununla ilgili Daha usul kaydeleri vardır Asıl burada diyeceğim Anlaşmamız gereken diğer bir nokta, iki önemli nokta vardır. Birisi de şudur. Anlaşmamız gereken diğer önemli nokta, Kur'an nebevi beyan olmadan anlaşılmaz. Kur'an nebevi beyan olmadan anlaşılmaz. Eğer bir insan nebevi beyanı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanını görmezden gelerek Kur'an'ı anlamaya, sünneti anlamaya yani dini anlamaya çalışıyorsa bu insanla fer'i noktada tartışmanıza gerek yoktur. Çünkü onlarca ihtilafınız çıkacak ve hiçbirini çözemeyeceksiniz. Hiçbirini ne yapacaksınız? Çözemeyeceksiniz. O halde Kur'an'ın nebevi beyanla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıyla çözmeye çalışacaksınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıyla Kur'an'ı anlamaya çalışırsanız, o zaman ortak bir noktada buluşmak mümkün olur. Diğer bir önemli nokta ise, Hatırlarsanız Taifetül Mansur'a'nın derslerini yaparken ben, Taifetül Mansur'a'nın derslerini yaparken demiştim ki Taifetül Mansur'a Kur'an ve sünnet üzere hareket eden, Kur'an ve sünneti selefin menheciyle anlayan topluluktur. Yani siz Kur'an ve sünneti kendiniz anlamaya kalkmayacaksınız, selefin menheciyle anlayacaksınız. Çünkü Kur'an'ı da sünneti de size ulaştıran seleftir. En doğru anlayış onların anlayışıdır. Yani sahabe, yani tabi'in, yani teba'u tabi'in. Bu üç neslin Kur'an ve sünneti anlayışı En doğru anlayıştır Onlar nasıl anladıysa Siz öyle anlamak durumundasınız Siz öyle anlamak durumundasınız ee, Bu temel Kaydelerde anlaşmadığınız zaman Birisi namazın beş vakit olmadığını Üç vakit olduğunu Birisi namazın dua olduğunu Herkes farklı şey iddia edebilir Bir gün yine burada bir odada Burada bir odada Kur'an'da 3 vakit pardon 5 vakit namazı tartışıyorlardı. Yani sünnet inkarcıları Kur'an'da 5 vakit namazın varlığını ispat ediyorlardı. Niçin? Onlar 5 vakit namaz kılıyorlar değil mi? 5 vakit. Bunu ispat etmek zorundalar. 5 vakti inkar edemiyorlar. Sünneti de kabul etmedikleri için, sünneti de kabul etmedikleri için ayetlerin sağını solunu çekiştirerek 5 vakit namazı ispatlamaya çalışıyorlardı. Ben mikrofon aldım dedim ki siz bırakın Kur'an-ı Kerim'de 5 vakit namazı namazı ispatlayamazsınız Kur'an-ı Kerim'de sizin anladığınız bir namaz yoktur Kur'an-ı Kerim'in neresinde tekbirle başlayan tekbirle başlayan rukuyla devam eden rukuyla devam eden iki secdeyle devam eden teşeht ve selamla son bulan bir namaz nerede var ki Kuranda böyle bir salat tarifi Kuranda yok böyle bir salat tarifi Kuranda yok. Anlaşıldı mı? Peki biz bunu nereden anlayabiliriz? Kur'an'da rükû var tamam secde var Kıyam da var ama önce kıyam Tek rükû, iki secde yani Arkasından tahiyyat Arkasından sağ ve sola selam Bunu ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Beni gördüğünüz gibi Beni gördüğünüz gibi Namaz kılın hadisinden yani salatı benden gördüğünüz gibi Sallu kema fe usalli. Hadisinden anlıyoruz biz Biz namazı nereden çıkartıyoruz? Allah Subhanahu ve teala namazı emretmiş Allah Subhanahu ve teala namazı emretmiş değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı beyan etmiş İlk 3 asırda selef de sahabe tabi'in ve teba'u tabi'in de namazı olduğu gibi nasıl kılınacaksa bize tarif etmiş nasıl kılınacaksa bize tarif etmiş biz onlardan öğrendiğimiz şekliyle amel ediyoruz eğer karşımızdaki kişi bizim bu usulümüze uymuyorsa bu kişiyle anlaşmak mümkün değildir şimdi bunu bildikten sonra 5 vakit namaz Mekke'de kılındı mı kılınmadı mı buraya geleceğiz bir ittifakla sabittir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 5 rekat 5 vakit namaz 5 vakit namaz İsra ve Miraç hadisesinin vuku bulduğu gece farz kılınmıştır İsra ve Miraç hadisesinin vuku bulduğu gece bize farz ümmete farz kılınmıştır. İkinci nokta farz mutlak surette yani emir mutlak surette yapılmasını yani emre icabet nedir? Vaciptir. Ve biz biliyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun tabileri sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları her emri olduğu gibi yerine getirdiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine emrettiğinden asla ama asla geri adım atmadı. Allah Subhanahu ve teala ona neyi emrettiyse Allah neyi emrettiyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde aynen o şekilde aynen o şekilde ne yaptı e, uyguladı. O halde diyoruz ki Beş vakit namaz ittifakla, İsra ve Miraç gecesinde Yani sünnetten ittifakla Selefin anlayışından ittifakla Selefin anlayışından ittifakla Mekke'de farz kılınmışsa Mekke'de farz kılınmışsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu farzı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bu farzı Terk ettiğini söylemek Ancak ahmakların işidir Ancak nedir? Ahmakların işidir Bununla birlikte beş vakit namaz kılındığına dair özellikle siyerden birçok birçok ne vardır ee, rivayet vardır. Ancak dediğim gibi bu rivayetleri karşınızdaki muhatabınız kabul etmeyeceği için sizin rivayet getirmenize gerek yoktur. Karşınızdaki muhatabınız bunu kabul etmeyecek. O halde şunu söylüyoruz arkadaşlar tartışmayı kesin. Yani kendi aranızda tartışacaklar özelde tartışsın. Yani kendi arasında tartışacaklar, özelde tartışsın. O halde şunu söyleyebiliriz. Allah Subhane ve Teala, Allah Subhane ve Teala, bizzat Resulüne İsra ve Miraç gecesinin vuku bulduğu gece, beş vakit namazı farz kıldı. Burada ittifak vardır. Selef dinin bu kısmını bize bu şekilde aktarmıştır. İkinci nokta ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah'ın emrini aynen uygulamıştır. Rivayetlere hiç gerek kalmadan şunu diyebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 5 vakit namaz kılmıştır. Ancak illaki rivayet getirilmesi gerekirse bu konuda birçok rivayet vardır. Birçok rivayet vardır. Bu sorun hakkında benim bilgim bu kadar verebileceğim cevapta bu kadar. Tağut'a muhakeme meselesine Tağut'a muhakeme meselesine gelince son günlerde oldukça çok tartışılan bir konu. Kısaca birkaç şey söyleyeyim. Önce Allah subhanehu ve teala'nın Nisa suresi 60. ayette tağut'a muhakeme olmayı, tağuttan hüküm istemeyi kesin bir şekilde küfür olarak bildirdiği bütün mümin gönüllerde yer etmeli. Yani bütün mümin gönüller Tavuttan hüküm istemenin, tavuttan talep, hüküm talep etmenin küfür olduğunu bilmeli ve bunu, bunu ee, tasdik etmelidir. Aleyhisselam Allah'a emanet olun. Bunu tasdik etmelidir. Bununla birlikte, bununla, onlara cevap vereceğim inşallah kardeş, onlara söyleyeceğim. Bununla birlikte. <gülüyor> Bununla birlikte bazı kimseler şöyle bir itiraz getirebiliyor. Diyor ki bu ayette yuridune en kamu ile tağut. Onlar tağuttan, tağutun hükmünü irade ediyorlar. Adam diyor irade etmeden, istemeden, razı olmadan tağutun muhakemesine giderse, ondan hüküm talep ederse bu kişi kafir olmaz gibi oldukça ilginç bir iddiada bulunuyorlar. Bu yanlış bir iddiadır. Zira irade kalbin amelidir. irade kalbin amelidir. Yuridune yani irade etmek. Yuridune irade etmek. Kalbin amelidir. Kalbin ameli ise kalbin oday ikilitsi inşallah. odayı ikilitsi kardeş. Kalbin ameli ise Ehli Sünnet hiçbir zaman hükmü kalbin amellerine bağlamamıştır. Ehli Sünnet hiçbir zaman kişilere dair hükmü kalbin amellerine bağlamamıştır. Kalbin amellerinin tezahürü ya sözdür ya da nedir? Ameldir değil mi? Mesela rıza kalbin amelidir ancak biz kişinin herhangi bir şeyden razı olup olmadığını nereden anlarız? Sözünden veya fiillerinden anlarız. Bu kişinin, bu kişinin tağuttan hüküm talep etmesi, tağuttan hüküm istemesi onun bizzat bunu irade ettiğinin göstergesidir irade ettiğinin göstergesidir. Yoksa hiç kimsenin kalbi iradesini kalbine açıp da yarmamıza imkan yoktur. Nahnu nahkumu biz zevahir değil mi? Biz açık görünenlerle amel ederiz. Ben çay içiyorsam siz bundan anlarsınız ki çay içmekten razıyım ben. Bunu irade ediyorum. istiyorum ve içiyorum. Ben yemek yiyorsam yemek yemekten razıyım, yiyorum, içiyorum. Şu an burada konuşuyorum. Siz İrade edip etmediğim mesela size sorsam Ben şu an burada konuşmayı istiyor muyum istemiyor muyum Siz hepiniz cevap verirsiniz dersiniz ki istiyorsun Çünkü istemeseydim konuşmazdım Bunu irade etmeseydim konuşmazdım Onun için Burada işte istiyorlar Şeklinde bir Tevil uygun bir tevil değil Mesela selefin kavillerinde Şöyle geçer ki Rıza dahilinde razı olarak Küfür ameli işlerse Kafir olur bunu Türkçe olarak okuduğumuz zaman yanlış anlıyoruz. Yani adam razı olmadan, rızası olmadan küfür işlerse sanki kafir olmaz gibi. Ben bu tip ibarelerde hemen tercümede altına dipnot düşüyorum. Ne demektir bu? Kim razı olarak küfür ameli işlerse, rızası dahilinde küfür ameli işlerse. Yani demek, yani ikrah hali olmaksızın. Zira iradeyi ve rızayı ortadan kaldıran nedir? İkrah halidir arkadaşlar. O halde ikrah hali olmaksızın bir kimse herhangi bir söz söylüyor herhangi bir fiil istiyor e, işliyorsa biz kişinin o sözü ya da o ameli bizzat irade ettiği istediği ve tercih ettiği rıza kapsamına girdiğini söyle e, anlarız mesela e, sefer havali bu konuda bir örnek getiriyor bir insan diyor iki kız var birisiyle nişanlandı siz buna sorar mısınız sen bununla nişanlanmayı istedin mi istemedin mi bunu üstün mü gördün yoksa bunu üstün görmeden mi bununla evlendin hayır bir kimse bir kızla evleniyorsa onu üstün görmüş onu tercih etmiş onu irade etmiş ondan razı olmuş ve evlenmiştir bunun kalbinde bunu isteyip istemediği razı olup olmadığını bizim bilmemiz mümkün değildir ola ki zorla olmuştur ola ki kalbinde rıza yoktur ola ki irade yoktur ancak bu bizim zahiri hükümler açısından bizi ilgilendirmez İkinci itiraz noktası burada ayetin sebebi nüzulü. Ayetin sebebi nüzulü. İkinci itiraz noktası bu. Deniyor ki işte ayet indiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmü vardı. Ve kişi münafık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne çağrıldığı halde bunu kabul etmedi. Bunu kabul etmedi. Yani kişi Resulullah'ın hükmüne çağrıldığı halde ne yaptı? Bunu kabul etmedi. Bu ise nedir? Ayetin sebebin üzülü budur. Ayeti sebebin üzülüyle beraber anlamamız gerekir. Eğer bir kimse İslam'ın hükmünü kabul etmeyerek Tağut'a muhakeme oluyor, ondan hüküm talep ediyorsa bu kişi ee, kafir olur. Ama Resulullah'ın hükmü yokken Tağut'un hükmünü istiyorsa bu kişi kafir olmaz şeklinde bir çıkarım. Bu da oldukça zayıf. Yani zayıf demeyin, Doğru bir taraf olmayan bir görüş. Zira sebebin, hususi olması bir defa hükmün umumi olmasını engel teşkil eder. Bu bir. Yani bu ayet hangi sebep üzerine inerse insin, sebebi nüzulü ne olursa olsun, buradaki hüküm umumdur. Ayetin gittiği yere kadar gitmek gerekir. Ayetin durduğu yerde duracağız. İkinci nokta zaten İslam devleti olsa, İslam devleti olsa ve kişi İslam mahkemesine çağrılsa, bunu kabul etmemekle küfre düşer. Bu kişinin İslam mahkemesini kabul etmemesi buna karşılık küfür mahkemesini kabul etmesi ikinci küfrüdür. Yani hani deniyor ya İslam'ın hükümleri varken İslam'ın hükümlerine değil de tağutun hükmüne giden kafir olur deniyor ya zaten İslam'ın hükmü varken o hükme gitmeyen Nisa 65 gereği zaten kafir olur. Onun tağutun hükmüne gitmesi ikinci bir küfrüdür. İkinci bir küfrüdür. O halde Burada İslam mahkemelerinin olması e, gibi bir kayıt getirilmez. Diğer taraftan Allah subhanehu ve teala elem tera ilellezine yezu'mune ennehum amenu bime unzule ileyke ve me unzule min gablik. Bu insanların iman iddialarına taaccüp ediyor. Diyor ki bunların iman iddiaları boştur. Zannediyorlar. Sebebi tağuttan hüküm talep etmeleri. Ayetin metnine bakın. Ayetin metnine bakın. Yani ayete bakın. Ayet Hiçbir zaman İslam mahkemesi varken tagut'tan hüküm istemenin kişinin imanıyla çelişeceğini söylemiyor. İmanıyla çelişeceğini söylemiyor. Ayet mücerret olarak tagut'tan hüküm talep etmenin iman iddiasıyla çeliştiğini söylüyor. Ayetin lafzı ortadadır, mefhum ve mantığı ortadadır. Anlaşılması gereken budur. Sebebin nüzule bakarak ayeti yeniden anlamlandırmaya veya ayette olmayan ayeti eklemeye gerek yoktur. Burada diğer bir nokta, önemli nokta günümüzde bu mesele oldukça vakii şartlardan dolayı ihtilaf edildiği için mesela deniyor ki <gülüyor> e, herhangi bir fiil, tağutların mahkemesinde karara bağlanıyorsa bu küfür Tağutların mahkemesinde karara bağlanmıyorsa bu küfür değil. Mesela birisiyle konuşuyorum. Ona şunu sordum. Kişi yaşını büyütmek için, yaşını büyütmek için mahkemeye müracaat etti. Ne olur? Dedi kafir olur. Dedim ki yeni bir kanun çıksa, yaşı büyütme ve küçültme işine Tağutların mahkemesi değil de nüfus dairesi baksa ne olur? Bak bu mantığa göre kişi kafir olmuyor. Allah subhanahu ve Taala'nın küfür olarak isimlendirdiği ve imanı nefret arkadaşlar mahkeme değildir. Hüküm talep etmektir. Tağut'tan hüküm talep etmek. Tağut'tan hüküm talep ettiğiniz zaman bu isterse tağutun mahkemesinden olsun, isterse başka kurumundan olsun, isterse herhangi tek bir kişiden, tek bir fertten olsun fark etmez. Yani herhangi bir tağuttan olsun. Sizin mahallenin muhtarı var, tağutluk yapıyor, hükmediyor veya şunu yapıyor veya bunu yapıyor. Siz ondan hüküm talep ettiğiniz zaman, ihtilaf halinde ondan beşeri kanunlarla hükmetmesini talep ettiğiniz zaman siz yine kafir olursunuz. Burada bir şeyin, bu fiilin küfür olması için, kişinin bununla küfre girmesi için tağutun mahkemesi olmasına gerek yoktur. Yani tağutun mahkemesine olması gerek yoktur. Buradaki müracaatın veya buradaki Hüküm talep edilen merci daha da açık biraz karışlanacak özetleyeyim. Hüküm talep edilen merci tağutun mahkemesi olmasına gerek yok. Hüküm talep edilen merci Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen herhangi bir merci ise ondan hüküm talep etmek mutlak küfürdür. Bu yüzden işte bazıları ne diyor nikah yaptırmak caiz çünkü belediye yapıyor ama boşanmak için mahkemeye gitmek küfürdür. Niye onu mahkeme yapıyor. Böyle bir mantık olmaz Yani bir fiili mahkemenin yapıp yapmaması Önemli değil sizin Tağuttan hüküm talep etmeniz önemli Üçüncü nokta belirtmek istediğim Nokta bu bir diğer nokta Hangi fiiller muhakeme Kapsamına girer hangi fiiller Muhakeme kapsamına girmez Bunun iyice belirlenmesi lazım Muhakeme kapsamına Girenle muhakeme kapsamına Girmeyen fiiller çok net Ortaya konması lazım mesela Şöyle itirazlar geliyor. Deniyor ki Habeş kral Necaşi'nin karşısında Müslümanlar muhakemeleşti. Hayır hiç alakası yok. Orada bir muhakeme filan yok. Gittiler kendilerini savundular. Mekkeli müşrikler geldiler. Ee, Müslümanları Habeş kral Necaşi'ye kendisine iade etmesini istediler. Müslümanlar da gitti kendisini savundu. Burada hüküm talep eden merci Müslümanlar değil ki Allah subhanahu ve teala taguttan hüküm talep etmeye küfür demiş. Hüküm talep eden, o hükmü isteyen Müslümanlar değil. Bundan dolayı mesela taguti sistem sizin hakkınızda dava açtı. Elektrik, su veya herhangi bir konuda ya da sizi birisi şikayet etti. Sizin burada muhakemeye gitmenizin küfürle hiçbir alakası yoktur, hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü hükmü talep eden siz değilsiniz. Siz burada mef'ul konumundasınız, fail değilsiniz. Burada küfrü işleyen faildir. Küfür fiilini işleyen kimdir? Faildir. Siz burada fail konumunda değil meful konumundasınız. Hükmü talep eden farklıdır. Kendisi üzerinde hüküm terettüp eden farklıdır. Mesela şimdi odada bir olay oldu. Hasrettin Kılıcı bana şikayet etti. İkisi birlikte karşıma geldi. Bu konuda hüküm vermemi isteyen Hasrettindir. Kendisine hüküm terettüp edilecek Kılıçtır. Burada hata varsa, hata varsa Hatta yani daha doğrusu hükmü talep eden hasrettindir. Ve Allah Subhanahu ve teala'nın haram kıldığı hükmü talep etme meselesidir. Yoksa kendisi üzerinde hüküm terettüp edilme meselesi değildir. Bunu da çok iyi bilmemiz lazım. Bu yüzden muhakeme kapsamına girmeyen meseleleri, mesela tağutların kanunlarından faydalanmanın, Muhakemeyle ile ile hiçbir ilgisi yoktur. Mesela adam diyor ki sen de diyor işte kırmızı ışıkta duruyorsun ya da birçok kanundan faydalanıyorsun. Tağutların kanunlarından faydalanmak farklıdır. Tağutlardan hüküm talep etmek farklıdır. Nisa suresi 60. ayet yuriduna en yetahakamu ile tağut. tağuttan hüküm talep etmeyi haram kılmaktadır. Bunu da bilmemiz gerekir. Ben kısaca açıkladım. İnşallah bu konuyla ilgili geniş bir bilgi ders olarak yayınlayacağım bu tağut meselesini tekrar özetleyeyim. Bir, bütün mümin gönüllerin tağuttan hüküm talep etmenin küfür olduğuna kalplerinin e, razı olması, kalplerinin bu gerçeği iyice bilmesi gerekir. İki, şayet burada yuridune ifadesi geliyor denirse gelebilir, hiçbir şey ifade etmez. İkrah olmaksızın kişinin tağuttan hüküm talep etmesi onu irade ettiğinin göstergesidir. Bu böyle anlaşılmak zorundadır. Kişi ikrah yoksa yani ihtiyarı ve rızası kaldırılmaksızın, ihtiyarı ve rızası kaldırılmaksızın, tağuttan hüküm talep ediyorsa bu kişi onu irade ediyor demektir. 3 Sebebin üzülün, ayetin hükmünü daraltması kesinlikle usul açısından mümkün değildir. Ee, İslam mahkemesinin olduğu, İslam hükümlerinin olduğu bir yerde, İslam hükümlerini yüz çevirmek ayrı bir küfür, tağuta gitmek ayrı bir küfürdür. Diğer nokta hangi fiillerin muhakeme olduğu hangi fiillerin muhakeme olmadığı iyi tespit edilmek zorundadır. Bir diğer nokta sadece tağutun mahkemesine gitmek değil tağuttan hüküm talep etmek küfürdür. Mesela bundan dolayı kimiler diyor ki icra dairesi mahkeme değildir. Biz alacağımızı almak için icraya müracaat edebiliriz. Çünkü o mahkeme değildir. Ama mahkemeye gidemeyiz. Böyle bir şey yok. Eğer ortada bir muhakeme varsa Hüküm talep etme varsa bu hükmü tağuttan hangi kurum ve kuruluşundan hatta herhangi bir fertten dahi herhangi bir fert, tağut olan herhangi bir fertten dahi talep etmeniz kişiyi küfre sokar. Benim bu konuyla ilgili diyeceğim bu kadar. Başka sorusu varsa alayım yoksa ben çıkacağım inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şimdi hocam benim soruma gelelim inşallah benim dediğim mesela arkadaşlar benim kardeşlerim mesela biz her fikirde hani hemfikiriz yani üsülde olsun şey, her konuda sıkıntı olan nokta neresi onu ben anlatayım şimdi imza meselesi var biliyorsunuz hocam bu küfür içerikli metin imzalamak yani tağuti sistemde memur olmak var ya Şimdi bizim aramızdaki sıkıntı bir polis ile İslam'ın hakikatlerini anlatabilen anlatabilen bir öğretmen. İkisi de memurdur. Bu ikisinin hükmü noktasıdır. Yani biri bizzat sistemi ayakta tutuyor, bekçiliğini yapıyor. Hatta kardeşlerimizi götürüp işkencelerde şehit ettikleri oluyor. Diğeri ise onların içinde olduğu halde onların sistemini yıkmakla yıkmak için uğraşıyor mesela. Allah'ın dilini anlatıyor. Yani kemodan falan bahsetmiyor, anlatmıyor. Anlattığı tek şey İslam, tevhid. Bu ikisi de imza atmış ya, bu ikisinin hükmü noktası meselesi var hocam. Bu mesele imza meselesi var ya hocam, bu konuda... Yani adamlar artık neredeyse birimizi teksir edeceğiz Allah muhafaza. Yani o dereceye geldik. İnşallah bu soruyu biraz cevaplasanız Allah'ın izniyle verdiği sürece seviniriz yani. Biraz fazla seviniriz yani. Hem de çok büyük bir soru var. Allah razı olsun inşallah. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm ses var değil mi? ses var değil mi Heh. şimdi yine bu soruya geçmeden önce temel bazı noktaları belirtelim Türkiye genelinde gördüğüm hata ki şu son gezimde bu hatanın üzerinde çok durdum ben birincisi birincisi yine odayı kapatın inşallah yine odayı kapatın inşallah hasretti önemli konular Kapattınız değil mi oday? Tamam. Yine bazı önemli meselelerden yani sorudan önce bazı önemli konulardan bahsedeyim ben inşallah. Bir Tagut'u reddeden ve Allah'a iman eden fertlerin yani bir Müslümanın İslam'ı sabit, İslam'ı sarih, İslam'ı açık bir Müslümanın tekfir edilmesi ancak üç kişinin eliyle mümkündür kardeş. Bir, kadı. iki müftü. Üç ilim ehli. Bu avamın işi değildir. Bu avamın işi değildir. İslam'ı sabit ve sarih, tağutu reddetmiş, şirkten teberri olmuş ve Allah'a iman etmiş bir kişinin hangi meseleden olursa olsun tekfir edilmesi avamın, yani ilim ehli olmayan, ilimden anlamayan kişinin işi değildir. Bu yüzden ihtilaf ettiğiniz konularda Gerektiği zaman tevakkuf etmeniz İslam ümmeti adına en hayırlı yoldur. En hayırlı yoldur. Niçin? Çünkü avam ava meselenin özünü bilmeyebilir. Zira tekfirin İslam'ı sabit, İslam'ı sarih, İslam'ı açık, taakutu reddetmiş, şirkten teberri olmuş ve Allah'a iman etmiş bir Müslümanın Allah'a iman etmiş bir Müslümanın tekfiri için bir şartların oluşması lazım. 2 engellerin kalkması lazım. Fiil ile ilgili şartlar oluşması lazım. Fail ile ilgili şartlar oluşması lazım. Diğer taraftan cehalet engelinin, tevil engelinin, hata engelinin, ikrah engelinin ve diğer engellerin kalkması lazım. Bu avamın bileceği bir iş değildir. Avamın bileceği bir iş değildir. Bu yüzden avam Gerektiği zaman tevakuf etmeli bir Müslümanı, İslam'ı sarih ve İslam'a açık bir Müslümanı tekfir etmekten uzak durmalıdır. Burada hemen şu uyarıyı yapayım. Dikkat edin, İslam'ı sabit, tağutu inkar etmiş, Allah'a iman etmiş, şirkten teberri etmiş bir Müslümanı kastediyorum. Yoksa günümüzde olduğu gibi şirki açık, küfre açık, Allah'ın dininden uzak olduğu, Allah'ın dinini fersah fersah terk ettiği, Kişilerin, kurumların Ya da toplumların tekfirinden bahsetmiyorum Mürciye Devamlı surette Tekfir işte Çok zordur, Müslümanın tekfir etmemesi Gerekir gibi sözleri söylerken Ve alimlerden kaviller Naklederken bu asır mürciye Devamlı şunu atlıyor Alimler bu kavillerinde İslam'ı sabit ve sarih Kimselerden bahsetmişlerdir ki Zaten bunlar ibarenin bizzat Kendisinde var ibarenin bizzat kendisinde var. Yani gerek Şevkani'den gerek İmam Gazali'den gerek İbn Hazm'dan nakledilen ifadelerin bizzat metninde bir Müslümanın tekfiri söz konusu. Müslüman kimdir? Allah'a iman eden, tagutu inkar eden, daha doğrusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açıklamasıyla men kâle lâ ilâhe illallah وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ هَرْوَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ Değil mi? Kim la ilahe illallah der ve Allah'tan başka ibadet edilenleri reddederse o kişinin kanı ve malı nedir? Haramdır. Hesabı ise neye kalmıştır? Allah'a kalmıştır. Bu şekilde Müslüman olan, tevhidi ikame eden bir kişinin tekfiri avamın eliyle değil, kadının eliyle, müftünün eliyle ve ee, ilim ehlinin eliyledir, Bu yüzden ihtilafi meselelerde birbirinizi tekfire kadar varmaya gerek yok. Burada tevakkuf etmeniz, susmanız en hayırlı hem sizin dininiz açısından hem de İslam ümmetinin selahiyeti açısından en hayırlı yoldur. Diğer meseleye gelince polislik ve e, öğretmenlik meselesine gelince şimdi bir sistemin var olması için bir yönetim kademesi iki onu koruyan kollayan Kurumların oluşması üç bu yönetim sisteminin yani bu sistemin halkına hizmet etmesi için kurulmuş kurumlar vardır yönetim kademesi işte devleti yönetenlerdir veya o kabileyi veya o köyü veya o şehri yönetenlerdir onları kollayanlar dışarıdan veya içeriden gelebilecek tehlikelere karşı kollayanlardır ki bunlar da polisleri ve askerleridir hiçbir tagut polisi ve askeri olmaksızın ayakta duramaz bir tağutun hiçbir şey olmasın sadece polisi ve askeri tağutu da boşverin herhangi bir devletin herhangi bir yapının polisi ve askeri olduğu zaman kendisini korur bu yoksa kendisini koruması mümkün değildir mesela şu an biz Müslümanlar TC'de kendimizin için koruyamıyoruz tehlikelerden karşı polisimiz ve askerimiz yok ama TC kendisini bize karşı çok rahat koruyabiliyor çünkü polisi ve askeri var yani kolluk kuvvetleri var yani destekçileri var koruyanları var Tamam koruyucuları var. İslam'ın şu hükmü kesin ve kat'idir. Tağutların koruyucuları, tağutların hükmüyle aynı hükmü alırlar. Aynı hükmü alırlar. Allah suhane ve teala, Firavun, Haman ile ordusunu birbirinden ayırmamıştır. Firavun ve Haman ordusuyla beraber aynı hükmü almıştır. Bunların hükmü muayyendir bir de. Mutlak yani umumi değil muayyendir. O halde tautların kollayıcısı konumunda, kollayıcısı, koruyucusu, ensar, ewan, destekçisi konumunda olan bütün kurum ve kuruluşlarda görev alanlar tek tek mürtettir. Tek tek mürtettir. Şöyle bir itiraz gelebilir. Bunların üzerinde tekfirin manileri olabilir mi? Tekfirin manileri olabilir mi? Buna Şeyh Abu Muhammed ve Şer'i Lejne şu şekilde cevap veriyor. Kim bize küfrü açık bir şekilde ısrar ederse biz de ona tekfiri ısrar ederiz. Tağutların destekçileri konumundaki insanlar küfrü açık bir şekilde ısrar eden insanlardır ki biz onları tekfir ederiz. Tekfirinin engeli, Tekfirinin engeli varsa bu onlarla Allah katındadır. Bu bizi ilgilendirmez. Onun için... Ee, tağutların askerleri ve polisleri ile tağutların hükmü aynıdır Tağutlar nasıl kafirse onların polisleri ve askerleri kafirdir Bir polis imza atsa da atmasa da Bulunduğu konumda İslam'a ve İslami değerlere büyük hizmet etse de Büyük hizmetler etse de Bir asker küfür fiillerinde kesinlikle bulunmasa da Yapmış olduğu o görevi itibariyle kafir konumundadır Burası iyi anlaşılsın Bir binbaşı bir asker bir binbaşı düşünün Orduya girmiş Orduda orduda Ne yapıyor İslam'a hizmet ediyor Müslümanlara hizmet ediyor Küfrü gerektiren hiçbir fiilde bulunmuyor Küfrü gerektiren ben bitireyim inşallah öyle kaldır elini kardeş Tamamen bitireyim öyle Sorularını sor ee, Küfrü gerektiren Hiçbir amelde hiçbir fiilde bulunmuyor Bu kişi Bulunduğu görevi itibariyle tağutların destekçisi, kollayıcısı, koruyucusu olması sebebiyle kafirdir. Bu bulunduğu görevde farklı küfür fiillerinde bulunursa, yapmış olduğu görevde farklı küfür fiillerinde bulunursa, bu onun ikinci, üçüncü, dördüncü veya beşinci küfrüdür. Yani küfrün üzerine bir ziyadedir. Bunu bileceğiz. Bir de arkadaşlar tağutların, tağutların, ee, Halklarına hizmet etmek için kurmuş olduğu kurumlar vardır. Tağutlar bu kurumları da kendilerini desteklenmesi, korunması, müdafa edilmesini gözetmemişler, halklarına hizmeti gözetmişlerdir. Mesela PTT, mesela devlet demiryolları, mesela e, köy hizmetleri, su e, su hizmetleri, e, mesela öğretmenlik veya buna benzer diğer kurumlar. Bu kurumlarda görev almak asıl itibariyle küfür değildir. Asıl itibariyle küfür değildir Ancak Bu görevi esnasında küfrü gerektiren Bir fiil yaparsa kişi Onunla kâfir olur Kişi onunla kâfir olur Anlaşıldı mı? Bu görevi itibariyle asıl olarak Yani üçe ayırdık Bir tavutların yöneticileri 2 destekçiler yani koruyucular Üç tavutların halklarına hizmet etmek için Kurmuş olduğu kurum ve kuruluşlar Kurum ve kuruluşlar Bunlar birincisi ve ikincisi direk kafirdir. Burada bir ihtilaf kesinlikle söz konusu bile değildir. Üçüncüsü ise hizmet adına halklarına hizmet adına kurdukları mesela devlet demiryolları olmasa bir tağut çökmez, petete olmasa bir tağut çökmez, eğitim sistemi olmasa bir tağut çökmez, hiçbir şey olmaz. Ama polis ve asker olmasa o tağutun yerinde yeller eser, polis ve asker olmasa o tağutların yerinde yeller eser. Bundan dolayı bu tip görevler, bu tip yerlerde görev almak, aslen küfür değildir. Aslen küfür değildir. Ancak bu göreve esnasında küfrü gerektiren bir fiil yaparsa o kişi kâfir olur. Peki küfür olmamakla birlikte meşru mudur, caiz midir? Burada iki görüş vardır. Birinci görüş, eğer haramı gerektiren bir fiil yapmıyorsa bir öğretmen, bir PTT memuru, bir e, devlet demiryollarında çalışan memur haramı gerektiren bir görev yapmıyorsa bunun Orada çalışması meşrudur, caizdir, aldığı para helaldir. Eğer haramı gerektiren işlerde bulunuyorsa bu nedir? Haramdır demişler. Muasır alimlerin hemen hemen hepsinin görüşü bu şekilde. Muasır alimlerin hemen hemen hepsinin görüşü nedir? Bu şekildedir. Ancak ben bu görüşe katılmıyorum. Onu da söyleyeyim. Ben böylesi görevlerde görev almanın yani PTT gibi, devlet su yolları gibi, öğretmenlik gibi diğer görevlerde üçüncü grupta saydığımız görevlerde görev almanın haram olduğuna çünkü bu noktada açık hadis var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim yöneticilerin Müslüman ama zalim yöneticilerin yanında dahi görev almayı yasaklamışken kafirlerin yanında görev almak e, bundan daha eşittir bundan günah olarak daha şiddetlidir ben bu noktada bunun haram olduğuna inanıyorum bu konuda Mevdudi'nin fetvasını Mevdudi diyor ki bazılar diyor bir kafirin ferdi olarak yanında görev almakla bir küfür sisteminde bizzat görev almayı karıştırmışlar. Bir kafirin yanında görev almak caiz olduğuna göre Allah'ın indirdiğini iptal etmiş bir kafir devlette de görev almak caizdir demişler. Bu apaçık bir hatadır diyor. Ben de Mevdudi'nin bu görüşüne katılıyorum. Ee, günümüz muasır alimleri gerek Şeyh Abu Muhammed olsun, gerek Ebu Basir olsun, gerek e, Şeyh Ebu Muhammed'in e, tevhid ve cihat minberi şer'i lejnesi olsun. Vermiş oldukları birçok fetvada böylesi görevlerin haram olmadığını, meşru olduğunu, harama bulaşılmıyorsa bunun meşru olduğunu söylemişler ki ben bu görüşe katılmıyorum. Dediğim gibi kısaca özetle söyleyeyim. Ee, bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in açık bir şekilde nehyetmesidir benim bu konudaki e, delilim. İmza meselesine gelince, imza meselesine gelince küfrü sarih olan bir metne imza atmak kesin küfürdür kardeş sarih küfürle dolu bir metne imza atmak kesin küfürdür. Burada e, söz yazı söz gibi midir değil midir? Yani el kitabetu kel hitab emla yani yazı söz gibi midir değil midir? İhtilafının konuyla hiçbir ilgisi yoktur. İslam alimleri yazının fer, kişiye yazının kişiye nispeti kesin olduğu zaman o yazıyı söz gibi kabul etmişler. Yazı söz gibi değildir. Ne zaman değildir? Mesela kaleminizin ucunu denemek için bir kağıda bir şeyler yazmışsınızdır. Bir kağıda karılamışsınızdır. Kağıdın bir tarafını imzalamışsınızdır. Ya da havaya suya yazmışınızdır. Okunmuyor görünmüyor. Ha Burada talak mevzuunda bilhassa burada demişler ki yazı söz gibi değildir. Ama rusum olduğu zaman kişiye nispetinin kat'i olduğu zaman bu kişi sarih küfre imza atmakla kesin kafir olur. Diğer taraftan tevili mümkün tevili mümkün metinlerin altına imza atmak işte burada e, tevil e, gündeme geldiği için tevil gündeme geldiği için ya da sarih küfür ifadesi yoksa bu küfür değildir. Tevil gündeme geldiği için kinaye Mümkünse bu küfür değildir. Bu yüzden e, bu tip metinlerde önemli olan metinde yazan ifadenin sarih küfür olup olmamasıdır. Sarih küfür olup olmamasıdır. Eğer sarih küfürse bu metne imza atmak kesin küfürdür. Burada şu noktayı da e, belirteyim. Hani 657. madde bütün memurlar ona imza atılıyor deniyor ya. Bu uygulanan cari bir madde değil. Yani ben en az 30 tane memura sormuşumdur böyle bir maddeden böyle bir e, şeye imza atmaktan bunu kabul etmekten haberleri bile yok adamların yani bizzat Müslüman olmuş o memuriyeti terk etmiş birçok kardeşime ben bunu sordum böyle bir şeyin hiç olmadığını hiç uygulanmadığını halbuki kanunda bu geçiyor yani bir kişi memur olduğu zaman işte bir yıl memurluk yapar sonra asaleti tasdik alması gerekir bunun için işte e, o kurumun yetkilisinin önünde bu sözleri tekrarlar veya o 657'li Maddeye imza atar şeklinde kanunda bizzat geçiyor ama bu uygulanan bir durum değildir. Yani bu uygulanmıyor. Ben yani inanın onlarca kişiye sordum. Çoğu kişinin hiç haberi bile yok bundan. Yani böyle bir şey sadece bizden duyduğunu söylüyor. Onun için burada bizzat bu kişinin küfür olan metinleri açık salih metni imzalayıp imzalamadığının tahkik edilmesi gerekir diyorum. Benim bu konuyla ilgili bildiğim bu kadar. Kısaca özetleyeyim taguti sistemlerin bir yöneticileri vardır. İki onların kolluk kuvvetleri vardır. Üç onların kolluk kuvvetleri mesabesinde olmayan kurum ve kuruluşları vardır. Tagutlar ve onların koruyucuları kollayıcıları bizzat bundan dolayı kafirdirler. Bir ansar bir Avan yani bir kolluk kuvvetleri destekçisi konumunda olan kimsenin bulunduğu konumda küfür fiilleri işlemesi veya işlememesi durumu değiştirmez. E, bu direk nedir? Bununla kafir olur. Bununla kişi ne olur? Kafir olur. Ancak diğer taraftan kolluk kuvvetleri yani destekleyicisi, koruyucusu konumunda olmayan görevlerde çalışmak bizzatî küfür değildir. Bizzat küfür değildir. Kişi bu görevleri yaparken küfür ameli işlerse onunla kafir olur. Ki Müslümansa bu kişi tekfir için dediğim gibi şartlar ve şartların oluşması, manilerin kalkması gerekir. Ee, diyoruz. Benim bu konu hakkında bildiğim bu kadar. İnşallah buyurun. Mikrofonu size vereyim. Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Allah razı olsun cümlenizden inşallah. Ee, şimdi hocam e, gerçekten tam yani anlayabileceğim bir cevap diye. Allah razı olsun inşallah. Hani dedim ya biz burada mesela Diyarbakır'daki 3-5 tane kardeşimiz bu konuda biraz sıkıntı oldu. Mesela ben hani hele İlmi olan bir insan değilim. Ahamşahım bir ilim sahibi değilim. İlk biraz tevhidi tanıdığımız zaman almıştık elimize sağlam bir mühür. Önümüze gelen diyorduk kefere. uyuyorduk Baktık önümüzde Müslüman kalmadı. E Allah'a hamdolsun. Bazı kardeşlerimiz bizimle ilgilendi. Bize bazı koynarda yardımcı oldular. Yani önümüzde memlekette baktım. Benden başka dedim herhalde Müslüman yoktur. yani O hale getirdim artık. O mesela işte on Allah'a hamdolsun o hastalıktan kurtulduk Allah'ın izniyle. Bu kardeşlerle bu meselede ben dedim hani biz kadı değiliz. Bu mesele ihtilaflidir. Ben söylemiyorum. Bundan dolayı bana dediler ki sen işte tekfiri terk ettin. Yani daha doğrusu her önüne geleni tekfir etmekten vazgeçti. Sen bunu yaparaktan bizim itibarımızı zedeliyorsun. İşte millet diyecek, bak bu düzeldi, siz de yanlışsınız falan tarzından. E mesele buydu. Ben diyordum yani bir polis tağutu korur, bir öğretmen istediği zaman yıkmak için uğraşabilir. Bu meselede ihtilaf var diyor. kardeşlerimiz Allah onları da bizi de hidayet eylesin. Bizi tekbir de ettiler yani sonu sonu bir şey olmaz. Her neyse kafanızı şişirdim. Hakkınızı helal edin inşallah. Allah razı olsun cümlenizden inşallah. Bu arada e, Murat Hocam e, senin haneli kardeşin de geldi haberin olsun. Ha. Bizim, e, Murat Hocam dediğimi, son dediğimi duydunuz inşallah. Tahbire giden kardeşimiz de döndü inşallah. Hakkınızı tekrardan halal edin. Biraz e, daha o sizi gördüm. Ola biraz keyfim yerine geldi. Biraz rahat konuşuyor. Selamünaleyküm ses var değil mi? Son dediğiniz senin kardeşin geldi mi dediniz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha Yok yani e, Ben farklı birini anladım zannedersem Neyse hayır olsun inşallah Yani <gülüyor> Başka sorusu olan yoksa Ben Konya'dayım Başka sorusu olan yoksa Ben çıkacağım inşallah Hayır zannedersem ee, Zannedersem Yanlış anlaşıldı Ben polisle askerin bir farkı yoktur Polisle askerin bir farkı yoktur Falan demedim Her ikisi de Her ikisi de Eee Tağutu bizzat destekleyen, koruyan, kolluk kuvvetleri mesabesindedir. İkisinin de hiçbir farkı yoktur. İkisinin de hiçbir farkı yoktur. Ee, diğer taraftan, tanzim el -ka kardeş, tam tanzim kardeş, sen nikini değiştir, bun ikinden dolayı e, sıkıntı yaşarsın, boş yere sıkıntı yaşamış olursun kardeş tamam mı? Bu bana, benim sana <gülüyor> Ee, bir kardeş tavsiyesi sadece nikinden dolayı inan sıkıntı yaşarsın bu benim sana bir kardeş taifesi yok kılıç seninki değil tanzim nikle kardeşi söylüyorum ee, dediğim gibi yaşın yaşım büyükse senden abi tavsiyesi kabul et bunu yaşım küçükse kardeş tavsiyesi kabul et onu tamam mı <gülüyor> diğer taraftan senin sorduğun soruya gelince kardeş ha sen olsun tamam sen onu değiştir <gülüyor> tamam seninle yakın görüştük daha tamam tamam inşallah müslümanlara karşı müslümanların aleyhinde kafirlere yönelik her türlü destek her türlü destek Açık küfürdür kardeş. Bu noktada hiç ama hiç ihtilaf yoktur. Hiç ama hiç ne ihtilaf yoktur. Müslümanların aleyhinde, kafirlere destek veren kim olursa olsun, bu kişi kafirdir. Anlaşıldı mı? Yani. Anlaşılır değil mi? Bu ister Türkiye'de olsun, ister yurt dışında olsun Zaten kâfirler Sistemlerini ancak Ajanları vasıtasıyla korur Ajanları vasıtasıyla korur Onların ajanları olmasa Bizim içimizden Onlara bilgi veren Olmasa onlar bizim hakkımızda hiçbir şey bilmezler Onlar Bizim hakkımızda hiçbir şey bilmezler Müslümanların aleyhinde kâfirlere destek veren Kimselerle taudların hükmü aynıdır. Tamam mı kardeş? <gülüyor> bu konuda da benim bilgim bu şekilde. Ha pardon, siz yanlış sordun. Ha, ben yanlış anladım. Ben ya tamam ben yanlış anladım. Tam tersini anlamışım. Ee, o da hiçbir şey ifade etmez yani bir kafirin Müslümanlara yardım etmesi Müslümanları desteklemesi e, küfrü ve şirki sarih bir kimsenin Müslümanlar lehinde çalışması kişiyi Müslüman yapmaz eğer yapacak olsaydı Ebu Talib'i yapardı Ebu Talib'i yapardı anlaşıldı mı? İslami hareketin emriyle kafirlerin içine sızma meselesi e, ihtilaf edilmiştir. Burada benim benim e, tercih ettiğim görüş Şeyh Ebu Muhammed'in görüşüdür. Şeyh Ebu Muhammed kesinlikle buna, Cündullah sen sorabilirsin kardeş yaz sorunu, kesinlikle buna cevaz vermiyor. Mesela bir kişi kafirlerin içine sızar yapması gerekeni yapar ve iş biter. Ama kafirlerin içine girmesi Orada uzun süreler kalması Orada uzun süreler Onlarla beraber olması Kendisini gizlemesi Buna kesinlikle ama kesinlikle, kesinlikle Cevaz vermemiş alimler Buna kesinlikle yani Cevaz vermemiş hatta bu konuda Sitede de uzun bir yazı yayınlamıştım ben Uzun bir yazı yayınlamıştım Bu kesinlikle benim Düşün benim düşünceme göre kafir değil işte o o meseleler iyi şey yapılmalı tahlil edilmeli kardeş yani müşriklerin ordusuna girip de oradan istihbarat alan mesele iyi tahlil edilmeli bu konuda biz yaklaşık 2-2,5 iki, iki yıl önce sitede var siteden inceleyebilirsiniz Şeyh Abu Muhammed'in de bu konuda uzun bir yazısı var ve karşı görüşleri reddediyor bu yeni bir kitap çıktı İslam'a göre askerlik yapmanın hükmü filan diye o kitapta da o kitapta da bu mesele izah ediliyor ama yanlış izah ediliyor burada doğru görüş bir Müslümanın yani feyruz Deylemi'nin olayını filan getiriyorlar ama burada selefin yolu buyurun siz sorunuzu sorun inşallah yazın veya mikrofon istiyorsanız elinizi kaldırın ben size elinizi, e, mikrofonu vereyim inşallah Evet o kitabı diyorum Kılıç O kitabı diyorum Furkan yayınlardan çıkan Tavuk'ta o yazar da bu meselede e, Yanlış Görüş beyan ediyor Bu meselede doğru görüş Mesela Kafir ordusuna Tamam senin soruna da cevap vereyim inşallah Senin Soruna cevap vereyim inşallah ee, Senin soruna cevap vereyim Kılıç inşallah <gülüyor> Bu meselede Kafirlerin ordusuna girersin Onları yok etmek Onlara zarar vermek için Anında yapman gerekeni yapar Sonra da Artık şehit olursan şehit Ele düşürsen eş, esir Kaçabilirsen gazi olursun Yoksa mesela düşünün bir adam askere gidiyor Ben kafirlerin ordusuna zarar vereceğim Diyor Ben zarar vereceğim Diyor Eee Orada yıllarca kalıyor. Oradan Müslümanlara istihbarat bilgisi veriyor filan filan filan. Bunları bil, yani bunlar kesinlikle kişinin ee, kafir olmasını engellemiyor. odada da yoksa yok zannedersem Hasrettin. Yani sen çıkacaksan hepimiz çıkalım. Ya da bizim odaya geçelim. Yani sen çıkacaksan hepimiz çıkalım. odada da op yok. Ensar vardı. Bakayım ben mi Ensar burada mı? Ensar da yok. Şehadet infodum ha. Şehadet infodası. Cundullah Cundullah senin eee Senin soruna gelince menle mukeffiril kafira ev şakka mesebehu ev sahha tariqehu fakat kefer. Kim bir kâfirin küfründen şüphe ederse, kim onun mezhebini doğrularsa gittiği yolda ee, gittiği yolu sahih görürse onun gittiği yolun batıl olduğundan şüphe ederse kafirdir. İfadesi küfrü açık, küfrü sarih, küfrü net insanlarla ilgilidir. Yani bir kişinin küfrü sarihtir, küfrü açıktır, küfrü olabildiğince nettir. Allah subhane ve teala kesin naslarıyla bu kişinin kafir olduğunu bildirmiştir. Allah subhane ve teala'nın kesin nasları o kişinin kafir olduğuna delalet etmektedir. Kim ki o kişiyi tekfir etmezse o da Allah'ın ayetlerini yalanladığı için çünkü bu kaydayı getiren alimler hemen bu kaydenin altında şu ayeti getirmişlerdir. Allah'ın ayetlerini Allah'ın ayetlerini e, ancak kafir olanlar inkar eder. Allah Subhanahu ve Teala muayyen veya mutlak fark etmez bir kişiye kafir hükmünü verdiyse ona küfür hükmü noktasında hiçbir ihtilaf yoksa bu kişi ittifaken kafir ise, bu konuda ittifak varsa, Kur'an ve sünnetin nasları bu konuya çok sarih bir şekilde e, delalet ediyorsa, o kişi nedir? Onu tekfir etmeyen kafirdir. Ama ihtilafi meselelerde ya da sarih olmayan meselelerde ya da muayyen tekfirin, e, muayyen tekfirin, muayyen tekfirin, e, şartları oluşmadan kişi o kâfiri tekfir etmezse, burada bir ihtilaf olduğu için veya muayyen kişinin tekfirinde şartlar oluşmadığı için kişinin kâfir olarak isimlendirilmemesi veya o kişiyi tekfir etmemek kişiyi küfre götürmez. Anlaşıldı mı? Hayır. Ee, onu tekfir etmeyen, yani birisi çocuğunu okula gönderiyor, onu tekfir etmeyen kafir filan olmaz. Yani bu konuda Çocuğunu okula gönderen kişiyi tekfir etmeyen kafirdir. Yani bu çok yanlış bir söz, yanlış bir akide, yanlış bir itikat. Bundan Allah muhafaza Allah'a sığınırız. Sılaya hasret. Allah katında Peygamberimizin taiften dönüşünde Mekke'ye himaye altına girmesine yardımcı olan müşrikle pekambere işkence hakaret eden bir müşrikin durumu elbette bir değildir. Elbette Elbette mümkün değildir. Anlaşıldı mı? Yani bu ikisi bir değildir. Ee, ben hiçbir kitaba kötü demem. Fisebelillah. El-esasu neyi soruyorsunuz. Ee, ama bak sorarken ben cümlemi bitireyim. Öyle sorun. Öyle sorun. Ya da ben sorularınızı okuyorum. Sorularınızı okuyorum. Bir kere tekrar etmeniz yeterli. 2-3-4-5 kere tekrar etmenize gerek yok. Yok okumaz olur muyum? Ekranı okuyorum yani. Ee, ben hiçbir kitaba kötü demem. Her kitabı okuyun. Sayı özellikle çok iyidir kitapları. El Esas Fisine'yi baştan sona ben okumadım. Ancak e, dediğim gibi ben hiçbir kitaba kötü demem. Okurken sizin ölçünüz bellidir. Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünneti selefin menheciyle anlamaktır. Kur'an ve sünneti Selefin menheciyle anlamaktır ee, Okuyun faydalanın Okuyun faydalanın inşallah Selefin yolu Ben sizin sorunuzu anlamadım Burada bana mürciyeler Selefiler namazda ikiye ayrıldılar dediler. Doğru mu? Bu ne demek? yani? Bu soruyu ben anlamadım Anlamadım İsterseniz mikrofonda izah edin ee, Ama ben bu soruyu Anlamadım kardeş hakkını helal et inşallah Tabi mikrofonda izah edin. Buyurun. Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Selamun ve rahmetullah ve Berekatuhu. Şimdi abim, biliyor mu Helal olsun hakkım sana. Ee, burada bir bazı murci görüşünde olan insanlarla kendini selefe nispet edin yani. Fakat görüşlere gelince Murciye görüşünde olan bazı insanlar bana söyledim bir gün onlara bir konu açıldı bu konu üzerine Allah'ın izniyle bir 3 saat 4 saat konuştuk aldım ben onlara birçok ayet zikrettim birçok hadis zikrettim işte onlar bana bir delil veya iki delilden başka bir şey diyemediler Ve bana söylediler ki işte burada selef ee, namaz hakkında namaz hakkında ikiye düştü. Tamam mı? Bunu bana söylediler. Ve ben bunu nerede bana delil vermelerini istedim? Veremediler. Tamam mı? Selef ben bunu sadece bilmek istedim. abi. Gerçekten Selef e, namaz konusunda ikiye bölündü. Mü? Yani bir Selef söylesin namaz kılmayan Müslüman bir Selef söylesin işte namaz kılmayan kafir. Sonuçta Selef Selef de. Ee, selef benim affedemiyorum Selef Selefti anlayamadım bu evra nedir anlayamadım o, o da dedi evet ama ben Şahsen başka e, burada bir çocuk Anlayabildin mi ağam? Sesimi iki bırakayım, bana anlayacağım şekilde anlat. E, ben bir gün aşağı yukarı onlara biliyor musun? Aşağı yukarı ben bilgisayardan 17 tane liste çıkardım abi. Bu 17 tane listede namaz kılmayanın kâfir olduğunu anlatıyor. Onlara okuttum, okudular ve sahi olduğunu biliyorlar. Ama adamlar yine ret etti. Bilmiyorum. Rabbim hidayet etsin yani Ben seni dinleyeyim hocam inşallah. Ee, Murat abi. duyuyor musun ses var mı? İnşallah. Ses var mı? Murat abi. Murat abi sen e, Ahmedi tanıyor mu Ahmedi Ahmet? Tanıman lazım inşallah. Ahmet diye bir kardeşi seni kaldırmışsın görmedim mahvedeceğim abi. İnşallah. Selamun Selam aleyküm, Selam aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Selamun ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Ses var yine değil mi arkadaşlar? Şimdi namazın terki konusunda he, Abdülmuntakim e, saat 2.8 geçiyor kardeş. Tamam mı? E, gece Gece malum olduğu üzere çok konuşma için vakit değildir gece kıyam, secde zikir vaktidir bu yüzden ee, siz söylediklerimize itiraz kabiliğinden ya da tasih kabiliğinden söyledikleriniz yani söyleyecekleriniz olabilir e buna ben itiraz edeceğim sonra siz itiraz edeceksiniz falan vakit oldukça geç olacak ee, ama inşallah bir gün tayin edin Bir gün tayin edin O gün Bu konuyla ilgili Veya buna benzer konuyla ilgili Daha müsait bir vakitte Uzun uzun konuşalım Böylesi daha uygun olur Çünkü şu an dediğim gibi vakit oldukça geç oldu Yok namaz konusu değil Muntakim Dedi ki bana müsaade var mı mikrofon için Bazı itirazlarım olacak dedi ee, sesim geliyor mu Abdülmün takayım sana bu arada Sesim geliyordur inşallah Heh, Bu yüzden Bu yüzden Şu an vakit müsait değil o, e, Vakit Müsait değil Ahmet meselesine gelince <gülüyor> Ahmet kim kardeş yani nerelidir ne yapar nereden gelir nereye gider soy ismi nedir ee... ben bilmiyorum ha Musa'yı tanıyorum ama ha Musa'yı tanıyorum ama Ahmet olarak ben onu bilmiyorum ben onu tanıyorum Musa'yı tanıyorum ama Ahmet olarak ben onu bilmiyorum. Namaz konusuna gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmayana kafir ismini vermiştir kardeş. Namazın terkini ise küfür olarak isimlendirmiştir. Hani dedik ya biz dini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve selefin menheciyle anlayacağız. Ve sahabede namaz kılmayanı kafir olarak isimlendirmiş namazın terkini küfür olarak görmüştür. Sahabede. Ve hatta bu noktada sahabeye kendi içinden hiçbir sahabe Muhalefet etmemiştir Kendi içinden hiçbir sahabe Muhalefet etmemiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Namazın terkini küfür Terk eden ise kafir olarak gördüğüne göre Sahabe de bu noktada ihtilaf etmediğine göre Bizim bu konudaki görüşümüz ne olmak zorundadır Namazın terkine küfür Namazı tarikus salah Namazın terk edenine ise Kafir demektir Bizim bu konudaki görüşümüz bu olmalıdır bu olmalıdır. Bu birincisi. Mezheplerde yani Hanefi, Şafii, Maliki ve Ahmet bin Hanbel mezheplerde namazın terki meselesine gelince Hanefiler, Şafiler ve Malikiler namazı terk edeni, inkar etmeksizin tembelliğinden ve üşengeçliğinden dolayı terk edeni kafir olarak görmemişler. Buna farklı farklı had cezaları uygulamışlardır mesela hapset, hapsedilir demişler değil mi hanefiler kılana kadar dövülür demişler diğerleri hadden öldürülür demiş ee, ancak kafir olarak isimlendirmemişlerdir Ahmet bin Hanbel'in bu konudaki yani Hanbeli mezhebinin bu konudaki iki görüşünden bir tanesi namaz kılmayanın kafir olduğu bir tanesi ise kafir olmadığı şeklindedir hatta esah olan kavle göre Hanbeli mezhebinin Namaz kılmayanı tekfir etmediği söylenir. Tekfir etmediği söylenir. Ancak burada biz mezhepler arası ihtilafa mezhepler arası ihtilafa hiç girmeyeceğiz. Dediğim gibi. Dediğim gibi ha onların delilleri şirk hariç Allah Subhanahu ve Taala'nın bütün amel günahları bağışlayacağıdır. Hadislerde geçen küfür ve şirk ifadelerini ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Sana da hayırlı geceler kardeş. Hadislerde geçen şirk ve küfür ifadelerini küfrün dune küfür. Küfrün altında bir küfür, küfür ama ee, sahibini kafir yapmayan. Küfrü asgar şeklinde tanımlamışlardır. Bununla birlikte mesela kişinin kıyamet gününde sorgulandığı zaman, sorgulandığı zaman ilk namaz amelinden sorulunacağı, namazın namazında eksiği varsa nafile namazlarına bakacağına dair bir hadis var o hadisle istimbatta bulunmuşlar o hadisle istidlalde bulunmuşlar o hadisi delil getirmişler bu konuyla ilgili şeyh abu basırın hükmü tarik Tari isimli bir kitabı vardır meseleyi oldukça güzel izah ediyor ancak bizim bu konuda söyleyeceğimiz söz resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri olsaydı ancak sahabenin bu konudaki anlayışı olmasaydı Alimlerin bu konudaki anlayışı yani selefin ve halefin bu konudaki anlayışı namazın terk etmenin küfür olmadığınız gösterseydi biz derdik ki hadisleri selef gibi anlayacağız derdik. Ancak burada sahabenin de tavrı net olduğu için, sahabenin de tavrı net olduğu için e, meseleyi fazla şey yapmamaya yani üzerinde fazla konuşmamanın, daha iyi olduğunu düşünüyorum ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonuç olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Namazın terk edenini e, Kafir olarak Görmüş Bu şekilde isimlendirmiş Namaz terk etme fiiline Küfür ismini vermiştir Bizim de bu konuda vereceğimiz cevap budur Bu arada Abdul Abdülmuntakim e, Sesim geliyor mu Kardeş size Sesim geliyor mu Heh, buyur inşallah ben mikrofonu size vereyim. Ee, olabildiğince sizde bende uzatmamak kaydıyla kısaca, kısaca ben ona da değineyim. Sovaj Nikli arkadaş ben ona da değineyim. Müddessir suresinde geçen bu ayet namazın terkinin küfür olduğunu göstermez bu bir. Çünkü ne diyor ayette biz namaz kılanlardan değildik yoksulu yetimi yoksulu gözetmezdik batıla dalanlarla birlikte biz de batıla dalardık din gününü de inkar ederdik burada cehennemlik müşriklerin vasıfları sayılıyor yani onlar bu vasıflardaki insanlardır yoksa mananın muhalifini alarak namaz kılmayan cehenneme düşer şeklinde bir istidlalde bulunduğunuz zaman yetimi yoksulu doyurmayan kişi de cehenneme düşmesi lazım batıla dalanların da cehenneme düşmesi lazım. Yine Rum suresinde e, günümüz mürciyesinin çıkardığı daha doğrusu ayeti tahrif ettiği gibi namaz kılın da müşriklerden olmayın ayetinin namazın terkiyle hiç alakası yoktur. O ayetin metni namaz kılın ve müşriklerden olmayın şeklinde iki ayrı nehi vardır orada. Namaz kılın. Birincisi emirdir. İkincisi müşriklerden olmayın. Nehidir. Namaz kılın zekat verin gibi algılanır. Yoksa namaz kılın da müşküleden olmayın. Kılmazsanız müşküleden olursunuz şeklinde bir anlam bu ayette kesinlikle mümkün değildir. Tamam mı? Buyurun Abdülmut mutlakim Siz el kaldırın. Ben size mikrofonu vereyim inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bir teyit alabilir miyim inşallah. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Tamam elhamdülillah. Ben inşallah sizin şeyinize, tavsiyenize uyayım. Vakit geç oldu fazla uzatmayayım. Yalnızca başlıkları vereyim. Şimdi e, ben evvela 3 tane kavram söyleyeceğim. Bunların inşallah ileride ses az mı? E, ben 3 tane kavram söyleyeceğim. İnşallah ileride şu an anlaşılmıyor mu? ileride bunların e, tanımını sizden isteyeceğim inşallah. Bunlar ikrah, hüküm ve muhakeme. E, şimdi ben e, şuradan başlamak istiyorum. Habeşistan'a hicret Habeşistan'da eee huzuruna gelen sahabenin e, Tavut'tan hüküm talep etmek gibi bir fiil içerisinde olmadığını söylediniz. Eee Şimdi tabi burada muhakemen'in evvela muhakemenin ne olup ne olmadığını e, bize anlatmanız lazım. Yani mahakeme nedir yani? Bir kimse ne yapmışsa mahakeme, mahakemenin içerisine dahil olmuş olur. Yani bu tahliye ta talebinden tahkik istemeye kadar, e, uğran sebeplere kadar diyeyim. İkincisi, mahakemeden bahsederken Yusuf Aleyhisselamın meselesine girmediniz. Ben Yusuf Aleyhisselamın... E, zindan arkadaşına Rabbinin yanında beni an demesinden başlayıp kralın tahliye talebini reddetmesinden tahkik istemesine kadar olan meseleyi bir yıl önce e, bunu mahkemeyle mahkemeye delil getirdiğinde siz Allah'tan korkun, bunun mahakemeyle hiçbir ilişiği yoktur demiştiniz fakat yakın zamanda gördüm ki e, siteye e, bir fetva şimdi mi fetva kurulunun ismini bilmiyorum bir fetva kurulunun fetvası olarak bunun mahkemeye delil olsun diye asılmış bunu da inşallah bildireyim. Üçüncüsü bir arkadaş e, e, imzalar hakkında söyledi. Sizler de dediniz ki ister sözlü olsun ister imza ki yazı da söz gibidir dediniz. Bu mutlak küfürdür dediniz. Yanlış mı anladım yoksa e, ben o zaman şimdi şunu sormak istiyorum yani Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam Selam antlaşmasında sesim geliyor değil mi? Anlaşılır inşallah anlaşılıyordur inşallah. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu ve Selam antlaşmasında daha antlaşma metnine geçilmesi için yani antlaşmanın müna münazarasının yapılabilmesi için dahi Bismillahirrahmanirrahim lafzının Rahman ve Rahim Allah'ın sıfatlarının silinmesini kabul etmiş ve kendisinin de Resulullah lafzının silinmesini kabul etmiştir. Bunları yalnızca antlaşma metinlerinin münazarasını yapılmak için e, kabullenmiştir. Bunları eliyle silmiştir. Ali radiyallahu antın silmemesi ee, ben şurada bir parantez açayım, üstelik bu antlaşma metni Darun Nedve kaynaklıdır. Yani bu maddeler Darun Nedve maddeleridir. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın e, e, imza ettiği ve Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Ali ile e, yaptığı bir ameli diliyle inkar etmiştir. Şöyle ki inkar etmiştir, Ali ile e, Resulullah ibarasını silmiştir, fakat ashabına Özellikle Hazreti Ömer'in bu olayı hazmetmemesine, kabul almemesine binaen ben Allah'ın Resulüyüm demiştir. Şimdi biz bir yana bunu koyarsak, diğer yandan da insanların e, imzaladığı veya imzalama, imzalamak zorunda kaldığı bazı e, imzalardan dolayı, bazı e, e, e, adına ne derler, sözleşmelerden ötürü nasıl kafir olabiliyor, bunu da inşallah cevabını, belki bu gece değil, başka bir gece inşallah bunun cevabını Alırız. Bir de dördüncüsü de şimdi e, tavut ordusuna girenlerin her ne sebepten olursa olsun kafir olduğunu söylediniz. Fakat Allah Azze ve Celle çok klasik olacak ama bu iddialar sürdüğü sürece ben de bunları söylemek zorunda kalacağım. Allah Azze ve Celle de Firavun'un yakınlarından olan bir kimsenin imanını saklayan, imanını gizleyen birinin mümin olduğunu söylüyor. Ve bütün tefsir kitaplarında bu kişinin e, Firavun'un kolluk kuvvetlerinin başı olduğu söyleniyor. Ben bunlarla, ben artı bir şeyler daha söylemek istiyorum. Geçen gün bana bir şey söylediniz. Ben kendimi e, müdafaa şansı bulamadım. Sizi hiç tevhid e, iman meselesi veya tevhidden bahsederken göremiyorum dediniz. Ben akidesine, cehmiye, cehmi akidesine sahip olan, birileriyle konuşmak zorunda kaldığım zaman ona sürekli imandan ve küfürden ve bunun hududundan bahsederim. tevhitten vurgu yaparım. Ama akidesinde Haricelik bulaşmış. Veya benim en azından öyle gördüğüm e, bir kimseyle konuştuğum veya bir ile konuştuğum zaman ben e, tabii ki buna yaklaşımım başka olur. Ben o, o ruhsatı baz alarak konuşurum veya Müslümanı tekfirden kurtaracak bu gibi şu anki söylediğim e, unsurlar gibi şeyleri söylemek durumunda kalıyorum. Yani bu demek değildir ki Abdülmuntahim tevhidden bahsetmez değil yani. Abdülmuntahim tevhidden bahseder ama Abdülmuntahim gidip de bir cehmiyeye e, Ruhzattan bahsetmez. çünkü onun müşkilatı ruhzat değildir, onun müşkilatı tevhiddir, küfürdür, şirktir, imandır. Bu onu bilmez. Ama e, bana göre tekfirde aşırı gitmiş bir kimse, yani bana göre yine açık konuşmak gerekirse akidasına haricilik haricilik bulaşmış. Bir kimseyle konuşurken de ben e, cehmiyen yaklaştığım gibi yaklaşamam. Bunu inşallah e, altını çizeyim. Şimdi e, benim bir çalışmam var inşallah sizden paylaşmak isterim bunu. Ee, ruhsatla ila, e, alakalı fakat oldukça uzun. İnşallah bir gün olursa paylaşırız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vaktinizi fazla mı? Esselamun Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Selamun Aleyküm. Ses şimdi geldi değil mi? Ses şimdi geldi. Tamam. Ee, ben not alamadım Abdülmuntakim ama Değindiğin konulara tek tek Tek tek Değineceğim inşallah Yine odayı kapatalım Hasrettin, Odayı kapatalım inşallah Tamam mı Heh. Şimdi tek tek değineyim inşallah birincisi ya da odayı kapatmayın odayı kapatmayın fazla kişi değiliz arkadaşlar sadece dinleyin oda da açık olsun ben odanın kapatılmasında çok hoş görmüyorum Müslümanları elini ve ayağını bağlar gibi geliyor dinleyelim inşallah şimdi birincisi sizin şahsınıza değil ama genel olarak sizin en büyük hatanız müteşabihle amel etmeniz muhkemi terk etmeniz müteşabihle amel etmeniz muhkemi terk etmeniz ne demek bu Necran Hristiyanları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyorlar diyorlar ki ey Muhammed senin kitabın bizim söylediğimizi söylüyor aramızda bir ayrılık yoktur ne söylüyor ne söylüyor aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh Allah'a emanet git Allah'a emanet kal kardeş ne söylüyor Kur'an İsa aleyhisselam hakkında İsa aleyhisselam hakkında onun Allah'ın Meryem'e ilka ettiği bir kelimesi ve bir ruh olduğu söyleniyor değil mi? E işte biz de bunu söylüyoruz diyor Hristiyanlar, Necren Hristiyanları. Bunun üzerine Allah subhane ve teala onları müteşabihe yani her yere delil gelebilecek olana uymakla ama muhkemi açık olanı terk etmekle muhkemi yani açık olanı terk etmekle Allah subhane, ve Allah subhane ve teala suçluyor. Burada müteşabihlere tabi olanları ise kalplerinde hastalık olan kimseler olarak isimlendiriyor Allah subhane ve teala. Bu yüzden sarih açık deliller varken mesela Allah subhane ve teala sizden kim onları veli edinirse o da onlardandır gibi apaçık bir ayet varken açık ayet varken. Tağutları veli edinenlerin, yani Türkçe anlamıyla dost değil, onları koruyan, onları destekleyen, onların kolluk kuvvetlerinin, onlardan olduğunu Allah Subhanahu ve teala sarih bir şekilde muhkem nazsıyla sabit kılarken, geçmiş şeriatlerden ve sebebin yüzüyle dayanarak delil getirmek, işte tam anlamıyla müteşabihle amel etmek, muhkemi terk etmektir. Bundan önce şuna değineyim. O gün sizi tevhide anlatırken hiç görmedim derken yine şahsınızı kastetmedim. Yine şahsınızı kastetmedim. Günümüz mürciyesini kastettim. İşiniz gücünüz, bak yine şahıs değil. Benim şahıslarla biliyorum pek problemim olmaz? Sen beni iyi tanırsın. İşiniz gücünüz sadece Müslümanlara saldırmak. Müslümanlara saldırmak. Onlarca Haricilere reddiyet Tekfircilere reddiyet Tekfir fitnesinden kaçmak Haricilikten kaçınmak Dersi yaparken Allah rızası için diyoruz bir kere de Tağutlardan kaçınmak Tağutları dost edinmemek Onlara karşı kalben buz etmek Uzuvlarla düşmanlık göstermek Onlara karşı uzuvlarla düşmanlık göstermek Allah'ın indirdiğiyle Hükmetmeme fitnesi adında bir tane ders yapılsın. Türkiye'de mürciyenin ileri gelenlerinden böyle bir tane ders, bir tane üç sayfalık bir yazı yok. Ancak sitelerine, ancak konuşmalarına bakın. Haricilerden sakındırma, tekfircilerden sakındırma, vesaire vesaire vesaire. Adam yani oturmuş, 160 küsür küsur sayfa, Müslümanları hafife alan Müslümanları hafife alan reddiye yazmış. Üç sayfada kafirlere hafif falan bir reddiye yaz Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek size göre küçük küfürse bile bununla ilgili bir ders yapın Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek küçük bir küfürdür deyin küçük küfür büyük bir günahtır kişiye ateş dokunur yapmayın ey tağutlar ey hakimler ey zalimler ey fasıklar sizin yaptığınız çok büyük bir cürümdür gelin bunu yapmayın bundan vazgeçin diye bir günden bir güne Allah rızası için bir söyleminiz olsun Yani bir günden bir güne böyle bir söyleminiz olsun. Bir günden bir güne tagutların aleyhinde tek bir laf edin. Tağut'u reddetmekle ilgili ders yapılmış. Bir saatlik dersin sadece dört dakikasında tagutlardan bahsedilmiş. Geri kalan kısmında alimlere tabi olmak, tağutlara tabi olmaktır. Alimlere tabi olmak tagutlardan daha tehlikelidir Hemen yine mezhep meselesine Hanefiliğin ne kadar İslam ümmetine zarar verdiğine dönülmüş Onun için hiç İslam'dan bahsetmiyorsunuz derken Bizzat sizin şahsınızı değil Ama genel anlamda Mürci akidesine sahip kimselere kastettim ben Kastettim Bak tamam küçük küfür kabul et Buna bir şey demiyorum küçük küfür kabul et. Buna bir şey demiyorum ama bir kere de üç sayfalık yaz yaz. Ey tagutlar, ey hakimler, sizin yaptığınız küçük küfürdür. Bundan dolayı size ateş dokunur. Bundan sakının diye bir kere de bir ders yap. Sitende bir kere bir kere bununla ilgili 3 dakikalık, 5 dakikalık konuşman olsun. Bundan dolayı zannedersem şu söz ne kadar doğrudur? İrca dini saltanat sahiplerinin çok sevdiği bir dindir mürciyelik saltanat sahiplerinin zalimlerin çok sevdiği bir dindir. Çünkü irca onlardan elini tamamen çekmiştir. Bu meseleyi de bitirdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye anlaşmasında hangi küfür maddesinin altına imza attı? Kıyası inkar edersiniz. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hudeybiye anlaşmasında yapmış olduğu imzayı günümüz küfür maddelerinin kabulüne kıyası yok. Size değil. Yani ben şahsa yönelik konuşmuyorum Abdul Muntakim. Yani şahsa şahsa değil yani. Kıyas reddedilir, kıyas inkar edilir. Ancak batıl bir kıyasla ortaya çıkılır. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hudeybiye'de Hudeybiye'de Muhammedun Resulullah veya Bismillahirrahmanirrahim ifadesini kaldırması ve o anlaşma şartlarına imza atmasını günümüz küfür maddelerinin altına imza atmakla kıyaslamak faiz alışveriş gibidir faizde alışveriş gibidir şeklinde batıl kıyas yapanların kıyasından çok çok daha fazla batıl bir kıyastır Resulullah Hudeybiye'de hangi küfür maddesinin altına imza attı ki? Hangi küfür maddesinin altına imza attı ki? Gelelim Hudeybiye anlaşması ile ilgili. Hudeybiye anlaşması gibi bir metne imza atmak ittifakken tüm İslam ümmetinin ittifakıyla caiz değildir kardeş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı gayr metlu vahila. Allah'tan aldı. gayr metlu vahila. O anlaşmayı yapmış. O anlaşmayı burayı iyi dinleyin inşallah. O anlaşmayı kabul etmiştir. Hudeybiya Hudeybiya anlaşması olmadan önce duruma bakarsanız 1. Resulullah 15.000 kişiyle hacca geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar 15 bin, burayı iyi dinleyin inşallah 15 bin sahabesiyle hac etmeye geliyor o güne kadar kafirleri ve müşrikleri bütün savaşlarda yerle bir etmiş Resulullah'ın geldiğini duyan Mekkeli müşrikler ne yapacaklarını şaşırmışlar daha bugün okudum Hudeybi anlaşmasını Vakidinin siyerinden daha bugün okudum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamamen galip durumda tamamen üstün durumda tamamen ezici bir kuvvetle Mekkeli müşkleri yok edecek durumda hayır Uhud Harbi filan değil dinleyin inşallah dinleyin inşallah ee, yerle bir edecek durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben haccetmeye etmeye gireceğim dese hiç kimse itiraz edemeyecek hiç kimse itiraz edemeyecek bir saniye özür dilerim geliyorum hemen Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Hudeybiye'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Hudeybiye'de Anlaşmaya zorlayacak Hiçbir şart yoktu Anlaşmaya zorlayacak Hiçbir şart yoktu arkadaşlar Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu arada ne yaptı? Müşriklerle anlaşmaya gitti değil mi? Benim bildiğim kadarıyla ve benim öğrendiğim kadarıyla benim öğrendiğim kadarıyla bu anlaşma bütünüyle Allah'ın gayrı bir şekilde Resulüne vahyetmesiyle olmuştur. Resulüne vahyetmesiyle olmuştur. Bu şekilde bütünüyle bu şekilde bütün biz bir saniye geleceğim inşallah bekleyin inşallah. Bir saniye. Pardon geldim. Kusura bakmayın beklettim. Bir şeyim vardı. <gülüyor> Sende aleykümselam sende Allah'a emanet ol Konya'lı. Ha, devam ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i. E, böyle şartlara, böyle şartlara itecek hiçbir durum yoktu. Hiçbir durum yoktu. Mekkeliler gerçekten büyük bir ikilemde kalmışlardı. Ne yapacaklarını mesela bilmiyorlardı. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı bir ifade okuyayım ben size ok yaydan çıkmıştı mesele geri dönülmez bir yola girmişti Resulullah ve arkadaşları Mekke yakınlarında Mekkelilerden izin bekliyordu üstelik bu durum diyor şey 15 bin değil 1500 kardeş 1500 ben o doğru değil tamam 1500 inşallah ben oradaki bilgiyi yanlış verdim bilgi sahih değil derken 15.000 değil, 1500. Pardon. 1500. Tamam mı? Mesela Mekkeliler Mekkeliler Resulullah ve arkadaşlarını korkutup geri gitmeler için girişimde bulunmuşlar ama hiçbir işe yaramamıştı. Bir de Hudeybiye hangisi yanlış? Hangisi yanlış? Hangi bilgi yanlış? Yani burada hangi bilgi yanlış? Beni Kureyze ne zaman yapıldı? Beni Kureyze ne zaman yapıldı? Hendek Savaşı ne zaman yapıldı? Onlara inşallah bir bakın siz. Beni Kureyze ve Hendek Hudeybiye'den sonra mı o kısma tekrar bakın inşallah bakın Hudeybiye anlaşmasının Hudeybiye anlaşmasının e, Hudeybiye anlaşmasının sebebi nedir biliyor musunuz Hazreti Osman'ı esir almıştır Mekkeli müşrikler ve Resulullah'a bir haber gelmiştir Hz. Osman öldürülü diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Osman'ın öldürüldüğünü duyunca bütün ashabını topluyor Onlardan ölünceye kadar savaşmak üzere beyat alıyor. Bunun üzerine Mekkeliler Resulullah'ın savaşması, Resulullah'ın savaşması, Resulullah'ın savaşması kararını duyunca elçi gönderiyorlar ve Resulullah'la uzlaşmaya çalışıyorlar. Resulullah'la uzlaşma uzlaşmaya çalışıyorlar. Anlaşıldı mı? Velhasıl kelam e, Velhasıl kelam Medine ve Hudeybiye Vesikasının, Hudeybi anlaşmasının şartları, Hudeybi anlaşmasının şartları. Yani siz detaylara oldukça itiraz ediyorsunuz. Ben de ben de Hazreti Osman'ın elçi olarak gönderildiğini söylüyorum. Yazmayı bırakırsanız ve tarihi okursanız tarihi okursanız görürsünüz inşallah bir de yazmayı bırakırsanız siz konuşurken ben hiç yazmıyorum değil mi mesela Vakidi'de şöyle bir bilgi geçiyor Vakidi'nin megasisi siyerinde şöyle bir bilgi geçiyor kardeş diyor ki Mekkeliler anlaşma maddelerini Mekkeliler anlaşma maddelerini oldukça üst perdeden tutmaya dayatmacı bir üslup benimsemeye çalıştılar. Resulullah'ın bunu kabul ettiğini görünce onlar bile şaşırdı diyor. Onlar bile şaşırdı. Resulullah'ın bunu kabul ettiğini görünce onlar bile şaşırdı. Velhasıl kelam ben şunu söyleyeyim. Valla bu senin aklın gücü olmayan dayatır mı? Bu senin aklın. Masaya oturduğunuz zaman dayatırsınız. Ne olursa olsun bu bir Müslümanın bir kafirle yapmış olduğu anlaşmadır anlaşma şartlarında küfrü sarih hiçbir madde yoktur küfrü sarih hiçbir madde yoktur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelen vahiy ile kendisine gelen vahiy ile bu anlaşmanın altına imza atmıştır bu anlaşmanın altına imza atmıştır siz şunu söylüyorsanız Hudeybiye anlaşmasının içindeki maddeler küfür maddesiydi Resulullah kabul etti Diyorsanız bu olabildiğince olabildiğince batıl bir görüş olmaktan başka bir şey değildir. Olabildiğince batıl bir görüş olmaktan başka bir şey değildir. Eğer onu demiyorsanız zaten ihtilaf yoktur aramızda. Onu demiyorsanız yani buradaki anlaşmalar küfür şartlarıdır. Resulullah bu küfür şartlarını kabul etti demiyorsanız zaten aramızda bir ihtilaf yoktur. Ama... Hudeybiye'de anlaşma şartları, anlaşma şartları küfür değilse aramızda bir e, sorun olmaz. Artı ashabın göremediğini Resulullah görmüştür değil, ashabın hatta tüm insanların tüm insanların görmesinin mümkün olmadığını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah göstermiştir. Allah göstermiştir. Tamamen vahiy ile bildirilmiştir. İmla ile ben Allah'ın Resulü öyle bir şey dememiştir. Resulullah ben Allah'ın Resulü değilim dememiştir. Bunu söyleyen, bunu söyleyen Resulullah'a iftira atmıştır. Resulullah'ın imla ile ne şekilde olursa olsun ben Allah'ın Resulü değilim demesi mümkün müdür? Yani siz günümüzde apaçık küfür amellerini İslam gösterebilmek, küfür gösterememek için Resulullah'a böyle bir şey isnat edilir mi? Allah'tan korkun kardeş. Resulullah imla ile ben Allah'ın resulü değilim demiştir. Şu cümleye bakın. Vallahi bu söz, bu söz sizi oldukça Allah katında sıkıntıya sokar. Resulullah'ın imla ile ben Allah'ın resulü değilim demesi mümkün mü? Böyle bir şey dememiştir Resulullah. Nerede demiştir? Onlar demişlerdi ki biz senin zaten Resul olduğunu kabul etmiyoruz. Biz senin zaten Resul olduğunu kabul etmiyoruz. Niye Muhammed Resulullah e, Abdullah oğlu Muhammed yaz. Resulullah da tamam kabul etmeseniz etmeyin. Ben Abdullah oğlu Muhammed'im demiş şey yapmıştır. Evet. Sahabelerin hoşuna gitmemiştir. Sahabeler e, böyle bir geri adım atma durumunda olmamıştır. Böyle bir geri adım atma durumunda olmamıştır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kendisini yönlendirmesiyle, Allah'ın kendisini yönlendirmesiyle, yani peki şunu söyleyelim. Resulullah'ın, Abdullah oğlu Muhammed'in altına imza atmasıyla, Abdullah oğlu Muhammed'in altına imza atmasıyla, açık küfür metinlerini, açık küfür metinlerini imza atmasının, ne gibi bir benzerliği vardır ve hasıl kelam bu kıyas gerçekten kıyasların en batılıdır ancak bundan da ziyade sizin Resulullah imla ile ben Allah'ın Resulü değilim demesi kesinlikle mümkün değildir Necaşi meselesine gelince Necaşi meselesine gelince şimdi soruyorum Necaşi'den hüküm talebeden kimdir Necaşi'den hüküm talebeden kimdir sahabelerin Necaşi'ye gidip de bir hüküm talep etmeleri Söz konusu mu Bir hüküm talep etmeleri Söz konusu mu Yoksa Mekkeli müşriklerin gelip Bizzat Necaşi'den hüküm talep etmeleri Müslümanlarına kendisini savunması mı Söz konusu Biz biraz önce Nisa suresi 60. ayetin 60. ayetin Ona da geleceğim Nisa suresi 60. ayette Tağut'tan bizzat Hüküm istemenin küfür olduğunu söyledik Tağut'tan hüküm talep etmenin bizzat küfür olduğunu söyledik. Yoksa hüküm talep edilen değil. Hazreti Yusuf, Hazreti Yusuf, açın ayete bakın. Hazreti Yusuf'un ayetlerini getirin. Nerede Mısır kralından hüküm talep etmiştir? Onun hükmünü, hangi konuda onun hükmünü istemiştir? Hazreti Yusuf hangi konuda Mısır Melikinden hüküm talep etmiştir? Beraatı konusunda hüküm talep etmedi. Zaten beraat etti. Zaten beraat etti. Zaten ona çıkması söylendi. Zaten beraat etti. Nerede beraatı konusunda hüküm talep etti ki? Artı tahkikat isteyebilir. Biz taguttan tahkikat istemenin küfür olduğunu söylemedik. Yani lafızları değiştirmek Lafızlara farklı manalar yüklemek lafızları işte tahkikat istedi, tahkikat istemekte hüküm istemektir. Hüküm istemekte küfürdür. Hayır bunun hiç yani bizim konumuzla bunun ne alakası var? Allah Subhanahu ve Teala ihtilaf edilen bir hususta Tağut'tan hüküm talep etmeyi Tağut'tan hüküm talep etmeyi küfür kabul etmiştir. Aleykümselam Hazreti Yusuf Kendisine iftira atılmıştır. Yıllarca zindanda yatmıştır. Zindanda, zindanda, zindanda unutulmuştur. Kendisinin hatırlatılmasını istemiştir. Daha sonra berat edip çıkması istenince, yani ee, çıkması istenince. O kadınların durumunu sor demiştir. Hepsi budur. Artı, artı, bir kıssadan, bir kıssadan hüküm çıkartıp, bir kıssa ile, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bir kıssadan istidlalde bulunup, delaleti kat'i, subutu kat'i bir nas'ı nasıl taksis etmeye gidersiniz ki? Böyle bir şey mümkün değil ki. Tağuta soru sormak küfürdür demedik ki biz. Yani Tağut'a soru sormak küfür değil, küfürdür demedik ki. İhtilaf halinde, İhtilaf halinde, Yani, İhtilaf halinde, Tağut'tan hüküm talep etmeyi, Tağut'tan hüküm talep etmenin küfür olduğunu söyledik. Bu yüzden, Nisa suresi 60'la yetinin inşallah. Nisa suresinin 60. ayetinde, Ayetinin hükmü, nefislere dar geldiği için müteşabihe sarılmak kalplerinde zehir hastalık olan insanların amelidir diyorum ben. Firavun firavunun yanında çalışan mümin adama gelince Firavunun yanındaki mümin adama gelince ve kale raculun mu'minun min al fir'aun yektumu imanahu. Yektumu imanahu. İmanını gizleyen ve Firavun ailesinden Firavun ailesinden olan bir adam Bunun da konumuzla Hiç alakası yoktur Bu adam Takiye takiye, Bir müddet takiye yapmış Daha sonra ise dinini ısar etmiş Dinini ısar etmiş ve ee, Başına gelebilecek tehlikeye karşı Firavun'a Dinini açıkça ısar etmiştir Firavun'un sarayındaki bu adamla günümüzde yıllarca tağutlara hizmet eden tağutların kolluk kuvvetlerini, tağutların destekçilerini, tağutların yardakçılarını, tağutların savunucularını aynı kefiye e koymak ne kadar e tutarlıdır ben bunu da bilmiyorum. Dediğim gibi kısa kısa cevap vereceğim. Bununla ilgili şüphelerin giderilmesi isimli kitabımızda oldukça uzun detaylar var. Sistemizdeki şeye gelince, fetvaya gelince bakın başını okumamışsınız onun. Başını okuyun. Başını okuyun. Ondan sonra şey yapın. Şeyh Ebu Muhammed diyor ki, Şeyh Ebu Muhammed, Tağut'ta muhakeme olmak kesin küfürdür. Tağut'ta muhakeme olmak kesin küfürdür. Tağut'tan hüküm talep etmek kesin küfürdür diyor. Ancak ancak kişinin Muhakeme kapsamında dahi olmayacak Muhakeme kapsamına dahi Sokulmayacak meselelerde Tağutların kanunlarından faydalanması Muhakemiye delil getirmiyor Yanlış anlıyorsunuz işte Bizzat ben yazdım o yazıyı Yani yazının yazarı benim Yazıyı yazan kişi mi daha iyi anlar? Yazıyı yazan kişi mi daha iyi anlar? Tamam mı? Yoksa yazıyı ikinci, üçüncü derecede ve ön yargılı okuyan kişi mi anlar. Tamam mı? Yazıyı bizzat yazan benim güzel kardeşim. Orada diyoruz ki, muhakeme kapsamına, muhakeme kapsamına sokulmayan, muhakeme kapsamında dahi olmayan fiillerden dolayı kişilerin tekfir edilmesi tekfirde aşırılıktır diyoruz. Ne ne Necaşi'nin karşındaki Müslümanların durumu ne de Hz. Yusuf'un durumunun muhakeme ile hiçbir alakası yoktur. Tağut'tan hüküm talep etmekle hiçbir alakası yoktur. Anlaşıldı mı? Ve dediğim gibi konunun detayları için Şüphelerin giderilmesi isimli kitabımıza bakabilirsiniz. İnşallah bu konuda bir başka kitabımız da çıkacak. Tevhid müdafası diye bir başka kitabımız da çıkacak. Ona da bakmanızı Çıktığı zaman ee, ki yakında inşallah bir aya kadar çıkar. Oldukça bu meseleler bütün detaylarıyla ele alınmış. Aynı zamanda güncel havariç akidelerine selefin sabit akidesinden cevap şeklinde kuzu postuna girilmiş kurtlara karşı bir reddiye mahiyetindedir. Kendileri sapkın irca ve cehmiye akidesini selefin akidesi olarak göstererek sahih İslam din ise harici akidesi göstererek ne büyük bir ihtilafta, ne büyük bir çıkmazda oldukları inşallah orada delilleriyle izah edilmiştir. Ben dediğim gibi vakit uzamasın diye oldukça kısa kısa cevap verdim. Ee, son olarak tekrar özetleyeyim. Tekrar özetleyeyim. Birincisi ben bir kere bir kere dahi e, sizin tevhid'i anlattığınızı görmedim derken işte alimlerin irca tağutların saltanat sahiplerinin sevdiği bir akidedir sözünden hareketle bir gün olsun yani bizzat sizi de kastetmiyorum zaten mürciye akide mürciye şeyhlerinin mürciye liderlerinin bir günden bir güne tağutları ve onların avanelerini uyarır nitelikte tebliğ nitelikte bir ders yaptığınızı görelim dedim demek istediğim bu uyarı ve ikaz tebliğ görevi sadece muhalifiniz kabul ettiğiniz haricilere yönelik mi? Allah'ın indirdiğini iptal eden yerine yeni yasalar koyan yerine Allah'ın kitabını iptal edip yeni anayasalar çıkartan Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi helal sayan 30 yıl boyunca sizlerin küçük küfür sizlerin küçük küfür olarak isimlendirdiği bir ameli 30 yıl boyunca işleyen yüzlerce. Mesela şöyle düşünelim. Bu toplumda, bu toplumda hariciler mi daha çok yoksa Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler mi? Vallahi bizim sayımız zaten kaç kişiyiz belli yani. Bir elin parmakları, iki elin parmaklara kadar. O kadar azız. Ama Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler onlarca, yüzlerce, binlerce hatta. Sırf Konya'da 300 tane hakim var yani veya 200 tane veya 100 tane tam bilmiyorum. Yüzlerce eğer bir fitne varsa bu fitne Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme fitnesidir. Bugün aramızdaki bütün ihtilaflar Allah'ın hükmünün iptal edilmesinden dolayıdır. Bir kere dahi Allah'ın hükmünü hakim kılma mücadelesi versin, irca ehli şahsiyetliyse, karakterliyse, dinine karşı samimi ise, dininden iman ettiğini iddia ettiği dininde samimi ise bir gün bir kere 3 sayfalık, 5 sayfalık tagutları onların yandaşlarını savunan Risale değil onları uyaran onları ikaz eden bak yaptığınız haram hatta mekruh bile desinler yaptığınız mekruh diyen bir Risale yazsınlar da biz bunların samimiyetlerine inanalım. Diğer taraftan daha hariciliğin tanımını bile bilmeyen insanların İslam ümmetine ve Müslümanlara harici yaftası vurmaları ne kadar samimiyettir bilmiyorum. Ben bu insanların samimi olmadığını çok iyi biliyorum. Samimi olmadıkları, getirdikleri nakilleri tahrif etmelerinden getirdikleri nakilleri tahrif etmelerinden bellidir. Mesela kuzu postuna girip giren kurtlardan bir tanesi "Hariciler cehaleti mazeret görmez der" ve kaynak verir. Halbuki o kaynakta şu yazar: "Hariciler cehaleti mazeret kabul eder" yazar. Onun için kitapları dahi tahrif etmeleri onların Tavutların saltanatını yüceltme adına Ne denli çaba gösterdiklerinin Bir alametidir Benim diyeceğim bu kadar ee, İnşallah kılıç Kardeş e, Sizinki soru mu? soru mu soracaksınız Yoksa Heh. Peki ben çıkacağım inşallah Siz de dinleyip çıkacağım Abdülmün Takim Daha geniş bir vakitte uzun uzun şey yaparız Bir risaleden bahsettin Onu bana gönder ben onu okudum daha doğrusu senin okumandan dinledim ama gönder tekrar okuyayım inşallah kılıç buyurun inşallah mikrofon sizde selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu mesela ben Diyarbakır'da yaşıyorum e yani siyasi bir İslami hareketin içinde yetiştim bu dediğiniz tarzda insanlar özellikle biz bir dönem hani onları da selefi biliyorduk onların yanına gidiyorduk şimdi tamam Allah beni affetsin ben sigara içiyorum adam benimle kalkıp e, Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'nde namussuzluğu ve şerefsizliği üzere yemin için kâfirlere kafir demez polise muvahhit der işte içerinde Müslümanlar vardır der Allah'ın karşısında teşri yapan yasa çıkarıp kanun koyan yasaklar halallar belirleyen insanlara kâfir demezler İşte bu tür şeylere hiçbir şey demezler oy kullan ona, askere gidene bir şey demezler Mezarlığa gideriz evvela bu kabir böyledir derler senin paçan uzundur derler senin sakalın kısadır derler en son buna kanaat ettim hoca bilir, siz ne oldu en son yaptığım kanaatini anladım ki hani bugün Suudi Arabistan'daki adam e, Krallar var ya şeriat yap şeriatla sözde yönetilir hani yaptıkları hani Abdullah Azam'ın anlattığı bir, güzel bir mesele var diyor işte bazı gençler var diyor. Dirilerle gidilen şirki bırakmışlar. Ölülerle gidilen şirkle uğraşılar. Abdülnasır'ın eee Abdülnasır'ın mezarının e, Abdülnasır polis askeri var. Bir şey diyemezler. Diye Abdülkadir Geylani e, rahimullah onun da mezarının başında birkaç tane asker olsaydı ona da bir şey demezler adamın yüzünde sakal yok, geliyor bana diyor, senin paçan kısa, Kur'an, sünnet, adam ha bire memleketi batırırlar, Diyarbakır'da ya, var onlarca Avrupa'da var arkadaşlar, yap burada, yap tek şey işte, bu kabir büyüktür, bu parça üzündür bu beledir, bu bidaattır, ama ne Allah'ın karşısında kanun çıkaran, Allah'a karşı ilahlık iddiasında bulunan insanlara da hiçbir kelime dediklerini duymadık. Yavani en azından bizim burada bak tarikayatçiler o kadar arzalı insanlardır. Onlar bile buradaki tarikayatçiler bile bu kafirlerin tağutların kanun çıkarmalarını biz onlara anlattığımız zaman biz onlara anlattığımız zaman bile onlar diyor ha valla, bunlar kafirdir bak Allah diyor hırkızın elini kelsin bunlar hadsa atıyor. Allah diyor fuhuş yapmayın bunlar genele başmış. Cahil olan tarikayatçilere biz anlattığımız zaman bile bunları kabul ediler. Bu adamlar işleri güçleri işte sen elini östen bağla. Övri alttan bağlasın. İşleri girişleri bunlarla uğraşmaktır. Vele biraz millete tevhidi anlatın millet-i beş sene de üstüne de bir gidiyor. Oy kullanın gidiyor ne ilah seçi? Bunlardan bahsetmezler. Milletin çoğları askerde ölüce küfür üzere ölü. Bunları anlatmırlar. evvela senin paçan kısa, övrünün kabri kısa, övrünün sakali uzun. Bu İslam değil yani. Abdullah Azam'ın kitabında okumuştum. E, Arab bir mücahit diyor. diyor komutanım diyor. Ya diyor, diyor komutanım bu kabirler büyüktür. Bunları kıralım. Komutan da diyor ya diyor hele bir bu kafirleri bir yok edelim. diye Allah'ın hükmünü hakim kınalım. Biz bunların biz bunların kafalarını e, e, roketlerle bunları ikrarız. ha abi Diyarbakırlıyım. Biz bunların e, bu türbeleri o zaman roketlerle kırarız Zala türbenin zamanı da gül. milletin kafasında put var sen getirirsen deysen e, bu mezar uzundur bu mezar kısadır bu paşa uzun bu paşa kısa bunun zamanı da gül. adam Allah'ı tanımıyor adam tağut nedir bilmiyor e valla mıskayı bağlamasan böyle olur mıskayı bağlasan böyle olur bu İslam değil ya valla tamam yaşımız gençtir valla da onu Allah'a hamdolsun kemizi genç görüyoruz 25 yık Çocukluğumuzdan beri İslami hareketin içinde büyüdük Bizim anladığımız İslam bu değil Bize öğretilen çocuk da olsaydık Bize öğretilen ilk önce Bizi yöneten kafirlerin kafir olduğu Bize anlatıldı Yani ben e, Bunu çok iyi katlıyorum biz çocuktu ya, Daha 7 yaşında gidiyorduk elifba Dersi almaya Bize o zamandan bunlar anlatıldı Buradaki Allah'ın dinini yüklenmiş insanlar Bize bunu anlattı Anlatanlar Şehit Rahber inşallah Allah ona şehadetini nasip etsin. İmam Veli ve onun e, cezaevinde ömür boyu hapis yatan kardeşleriydi Benim oğlam inşallah şehit oldu. Yani bize bunları anlatıldılar. Biri çıktı oradan dedi bu kabir büyüktür tak fitne. Biri çıkıyor öbür dedi bu paşa kısa adamlar bırakmıştı milletin başı ağrıyor başıyla uğraşmıyorlar başı ağıran adama ayak ilacı verilmez peygamber aleyhissalatu vesselama geldiler dediler seni mekke başkan yapalım lider yapalım peygamber aleyhissalatu vesselam haşa o bundan münezzettir diye yahu da hani ben bunların ilahlarına bir şey dövmeyeyim yavaş yavaş alttan atla bin bir namaz kutsunlar hele bir ondan sonra düzelirler peygamber bunu yapmadı o kim de kendi kendine yapsın ama abi. Allah razı olsun hakkınızı alal edin. Vallahi ben bunu bileyim. İslam önce beyinden başlar. Ayak ilacı en sondur. Fıkıh bilgisi sonradır. Ele bir adamın beynindeki o putları kırın. Mezarlıklardaki o kabirleri, biz roketlerle şeriatı kurduğumuz zaman kararı o sorun değil. Allah razı olsun hakkınızı helal edin. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm ses var değil mi arkadaşlar? Ben çıkacağım inşallah. Hasrettin sen de çıkacaksın zannedersem. Başka hop yok. Odayı kapatalım inşallah. Ee, dediğin konularda doğru kardeş. Yani birçok tenakuz bulmak mümkün. Birçok tenakuz bulmak mümkün. Allah bir toplumu saptırdığı zaman ona hidayet edecek yoktur. İş sadece tağutları ve onların dostlarını savunmaya kalınca dinin sadece küçük bir kısmına tutunursunuz dinin küçük bir kısmına tutunursunuz tamamını terk edersiniz dinin bir kısmını alıp bir kısmını terk etmek ehli kitabın Yahudi ve Hristiyanların menhecidir Yahudi ve Hristiyanların ahlakıdır Yahudi ve Hristiyanların ee, yoludur Allah subhane ve teala Yahudi ve Hristiyanları dinin bir kısmıyla amel etmekle ve diğer kısmını terk etmekle diğer kısmını terk etmekle itam etmektedir. Taifetül Mansura ise dinin tamamını dinin tamamını dinin tamamına talip olan Taifetül Mansura dinin tamamına sahip çıkan Taifedir. Müslümanlar tağutlarla uğraştığı gibi Kabir perestlerle de uğraşmak zorunda, şeyhlerini, rap edinenlerle de uğraşmak zorunda, mezheplerini, örflerini, adetlerini, müftülerinin, müftülerinin fetvalarını din edinenlerle de uğraşmak zorunda, din edinenlere de uğraşmak zorunda, bir de atçılarla de uğraşmak zorunda, hurafecilerle de uğraşmak zorundadır diyoruz. Benim diyeceğim bu kadar. Allah'a hacamat olun. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket.